Çıkkastı. Gün 26 Haziran Cuma, Yıl 2020, Ay 6, Gün 178, Hızır 52 1441 Hicri, Zilkade 5, 1436 Rumi, Haziran 13 Yaprak aşısı zamanı Günün tarihi 92 yıl önce bugün 26 Haziran 1928'de Harf İnkilabı için teşkil edilen uzmanlar heyetinin ilk toplantısı yapıldı. 75 yıl önce bugünse yani 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu ve Türkiye Birleşmiş Milletler'e resmen katıldı. 24 yıl önce bugün ise 26 Haziran 1996'da tiyatro sanatçısı, çevirmen, yazar Zihni Küçümen İstanbul'da vefat etti. Günün malumatı. Türkiye'de ilk futbol takımı 1899'da kurulmuştu. Fuat Hüsnü adındaki bir denizci subayı ve arkadaşlarının kurduğu takımın ismi Siyah Çoraplılardı. Ülkemizde kadınlardan oluşan ilk futbol takımı ise 1954'te kuruldu. İzmir Kadın Futbol Takımının kurucusu, bankada çalışan Marika Kaponya adında bir kadındı. Büyük saatli Marif Takvimi My name is Osman, here for no reason, alone in prison for many a season. My days are like nights, the time goes so slow, dreams of horizons, but nowhere to go. You have a kawala Here is your dinner Medicine rucola Fit for a sinner A salad That's tasty Let's take a look But not so hasty, beware the cook. I need lots to eat, I'm feeling quite frail. But sometimes they cheat. Oh, two beautiful snails. I'm Osman's lawyer, I visit him in jail. On one of my visits he told me the tale of a dinner plate and two silver trails and there in his salad two singing snails Who's this? Don't, Don't shout. shout Don't, Don't yell. yell We're quite We're surprised, surprised. his snails were friends in a trice. He cared for them and fed them on lettuce and rice. The snails grew fat and healthy and strong. They knew it was time to write him a song. kes Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryar Kabil'den oluşan ekiple beraberiz. Berabersiniz daha doğrusu ve Andrei Gritsko da bize destek veriyor. Günaydın Günaydın Evden yayın yapmaktayız bir kısmımız. Teknisyen arkadaşlarımız da büyük bir fedakarlıkla yayını aksamadan götürmek için gidip geliyorlar. Zorlu Covid şartları devam ediyor. Azalmak şöyle dursun. Dünyadan da baya haberler geliyor tekrar. Dalganın, birinci dalganın bitmediğini üstelik yükselmekte olduğunu, ciddi bir salgın, cehennemi bir durumun beklediğini o önde gelen bilim insanlarından dünyasal Sağlık Örgütü'nden de e, duyuyoruz ama bunu şimdi bir kenara bırakalım. Şimdilik bir kenara bırakalım ve söyleyelim neyi çalarak girdik. Bir opera, opera circus, sirk operası eseri Nigel Osborne tarafından yapılmış besteci müzikleri. E, Osman Bey ve Salyangozlar isimli 10 dakikalık bir İngilizce opera. Türkçe altyazılı olarak da Vimeo ve YouTube'da hafta başında yüklenmişti. Bir İngiliz opera grubu bu. Yani Osman Kavala hakkında bin gündür, şu anda 969 gündür tutuklu bulunuyor hesabımız yanlış değilse. iş insanı ve hak savuncusu Osman Kavala için bir opera bestelemişlerdi. Ondan bir bölüm çaldık size ve Osman Kavala'nın çıkış noktası şu Osman Kavala'nın hapishanede kalırken yemeğinden çıkan salatasından çıkan iki salyangozu beslemesine dayanıyor. O kadar önemli bir ilginç bir olay ki bu Osman Kavala 18 Şubat'ta tahliye edildiğinde mahkeme tarafından beraat kararı verilip tahliyesine karar verilip tahliye hazırlıkları yaparken bu iki küçük salyangozu yanında götürmek istemiş. Osborne'de Anadolu Kültür Vakfı'nın kurucusu Osman Kavalay ile 2014'te Avusturya'nın Salzburg kentinde bir seminerde tanışmış. Zaten hep tanışmak istediğim birisi diyor, cesareti, kibarlığı ve haysiyeti hakkında çok şey duymuştum diyor. Salyangozlarla olan ilişkisine dair bir yazı okudum. Ondan sonra da ilham alıp eserin kavalanın doğa ve güzellik sevgisi göstermeye onun kavalanın güzellik sevgisini göstermeye dair bir fırsat olarak görmüş ve o yordan yola çıkmış. Yani diyor ki bu adam en kötü koşullardayken bile salatasından çıkan iki salyangoza bakmaya vakit bulabilmiş, salı verilmesinden birkaç saat sonra yeniden tutuklanmasının ardından salyangozlar hakkında endişeleniyor. Bence bu Osman'ın nasıl birisi olduğunu göstermek için güzel bir yol diye anlatıyor. Kavala'nın kültür ve sanata hep yardım ettiğini belirten besteci şimdi kültür dünyasının şimdi kültür dünyasının Osmana' yardım etme vakti geldi diyor. Doçevele.com'dan okuduğumuz bir haber parçası bu. Ee, opera'nın sözlerinin bir bölümü de çalabildiğimiz kadarından birkaç şey özdeş, özbaş çevirisiyle okuyalım. Benim adım Osman. Burada hiçbir sebep yokken tek başıma kaç mevsimdir hapisteyim. Günlerim geceler gibi. Zaman çok yavaş akıyor. Ufuklar düşlerimde ama gidecek hiçbir yer yok. Orada şeyler geliyor, gardiyanlar giriyor. Merhaba Kavala, yemeğim burada. Yeşil salata ve roka uygun bir günahkâra diyorlar. Sonra bakıyor lezzetli bir salata bir bakalım diyor solist ama biraz yavaşça aşçıyı unutma çok fazlasını yemem gerek kendimi zayıf hissediyorum ama bazen yapıyorlar numara. Oo, iki güzel salyangoz sonra Osman'ın avukatı giriyor ben Osman'ın avukatıyım onu hapiste ederim ziyaret ziyaretlerimden birinde anlattı bana bir rivayet. Bir yemek tabağı ve iki gümüş iz ve salatasında iki salyangozun şarkısı. Salyangozlar şarkı söylüyorlar. Bu kim? Sakın ses çıkarma, sakın bağırma. Çok da şaşırdık aslında. Neredeyiz şimdi? Bir hapishane hücresi. Otel gibi değil sanki. Evet buraya kadar çaldık size. Ee, devamında salyangozlarla konuşuyor Osman Kavala ve en son salyangozlar bütün Türkiye koca bir hücre, hapishane hücresi gibi diyor Osman'a. Kavala da avukatından onlara iyi bakmasını istiyor ve onlara baktıkça herkesin eşitlik ve barış içinde bir, bir arada yaşayabileceğini, herkesin hakları için düşünmeye başladığını söylüyor. Videonun e, sonunda bu şarkıyı avukatı aracılığıyla dinleyen e, Kavalan'ın şu sözleri söylediği yer alıyor. Salyangozların sözlerini son derece gerçekçi buldum ama aynı şeyleri hapishane koşullarının tasviri için söyleyemeyeceğim. Gardiyanlar ve diğer çalışanlar son derece nazik konuşuyor ve bana nazik davranıyorlar demiş. Ve biliyorsunuz hem... Evet, gardiyanların da hakkını savunmuş, yedirtmemiş. Savunmuş, yani? inanılmaz <gülüyor> bir adam hakikaten. Ve bu operanın yapılması da inanılmaz olmuş. Tabii karantina koşullarında üretilmiş. Osborne kendi meslektaşı arkadaşı ve aynı zamanda Opera Circus'un yönetmeni Tina Allen Lee ile irtibata geçmiş. de projeyi kabul edip hızlıca ekibi toparlamış. Karantina koşullarında üretildiğinden farklı ülkelerdeki şarkıcı ve müzisyenler, kendi evlerinden akıllı telefonlarıyla kaydetmişler. Bu da yeni dünyanın gerçeklerinden bir tanesi. Son derece ilginç. Evet, artık kısa filmler bile çekilmeye başladı Evet çekilmeye başlandı. Ya yani 10 dakikalık opera eseri besleyenmiş. Yaklaşık 500 ila 600 saat harcandı söyleniyor ve herkes gönüllü olarak çalışmış. Operayı izleme şansı bulamasa da Kavala eşi aracılığıyla rızası istenmiş tabii. Eserin içeriğini öğrenebilmiş bu şekilde dinleme fırsatı olmamış. Ama işte Osborne'un anlattığına göre salyangoz kısımlarını gerçekçi buldu ama aynı şeyleri hapishane koşulları için söyleyemem demiş. Bu, gardiyanların eserde bahsedildiğin aksine daha kibar olduklarını belirtmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Mart 2019'da Siyasi nedenlerle ve insan hakları savunucularını susturmak amacıyla tutuklandı sonucuna varmış ve derhal serbest bırakılması talebinde bulunmuştu. Yani Türkiye'de kendisini yargılayan mahkeme beraat ettirmiş. Hiç kanıtsız zaten bir mahkemeydi. İzledik biz de. Arkasından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kararı verdi ama Osman Kavala hala hapishanede salyangozlarını bile Koruma imkanı bulamamış durumda aynı zamanda. Bir video daha çalacaktık ama galiba vaktimiz daralacak. Onun için de şunu yapalım. Tarihte bugüne kısaca geçelim. Bir de ben Saatli Marif takviminde bahsedilen yaprak aşısından azıcık kuşlar kitabından bahsedeyim. Doğa defteri Deniz Gezgin'in. Şöyle diyor, yaz gün dönümünden itibaren ağaçlara yaprak aşısı yapmaya uygun günler başlar. Yaz, yabanilerin, delicelerin bolluk içinde olduğu mevsimdir. Tohum atıp kendiliğinden yeşereni, sürgününü toprağa daldırıp, yavrılayanı ya da vercil dediği gibi, Romalı şair, bir ağacın dalının zararsızca bir başka ağacın dalına dönüştüğü çok olur. Ağaçları tanıyanlar, onların dilini bilenler, bugünlerde bereketli ağaçlardan aldıkları taze yaprakları bir başka ağacın gövdesine aşılarlar. Ağacın derisini sıyırmak, sonra yaprağı o yara iliştirmek ve ona orada yaşamayı öğretmek maharet ister. Aşı tutarsa yaprak gövdeye kaynayıp ondan başka başka yapraklar doğurur diyor doğa defterinde Deniz Gezgin kolektif kitaptan çıktı. Evet, tarihte bugüne de şimdi kısaca bakalım. 1819 yılında bugün bisikletin patente alındı. Ancak bu patente alınan ilk bisikletin pedalları yoktu ve tekerlekleri tahtadandı. Bisiklet ilk trenin yolculuğa çıktığı 1825 yılından sadece 6 yıl önce icat edilmiş oldu. Evet, günümüzde tabii müthiş gelişmeler kaydetti ve bütün büyük şehir trafiğini olduğu gibi düzeltebilecek bisiklet yolları yapılırsa gayet ucuz, pratik bir araç. 1970'te bugünse Aleksandr Dubček Çekoslovakya o zamanki adıyla Komünist Partisi'nden ihraç edilmiş. 1968'de güler yüzlü sosyalizm sloganıyla parti sekreteri, genel sekreteri olmuştu, başı olmuştu yani Dubček. Onun başlattığı reformlar Prag Baharı olarak anılıyordu ama Sovyetler birliği dün dünyada e, so, sosyalistler, e, sosyalist, kendisine sosyalist diyen cumhuriyetler üzerinde büyük bir e, hegemonyası olan Sovyetler bürokrasinin yanıtı sert oluyor, kızıl ordu müdahale ediyor, ne reformu diye yaklaşık 200 sivil öldürülüyor, başlayan genel ve direniş acımasızca bastırılıyor, ardından da Dubcek ihraç ediliyor. Ta 1990'da, 20 yıl sonra, 27 Haziran'da yeni seçilen Çekoslovakya Parlamentosu'nun başkanlığına getirilmiştir. 1985 yılında bugün bilim ve sosyalizm yayınları, 133.607 adet kitaplarının Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nca imha edildiğini açıklamış. Yani Sıkı Yönetim Komutanlığı e, tehlikeli bir, silah olarak evet. görmüş herhalde toplum için son derece zararlı 133 bin mermi gibi falan görmüş herhalde belki mermiden evet. de büyük makineli tüfek gibi Kent meydanında mermi. yaksaymış evet Tarihte bence otodafe olarak Türk otodafesi derdik biz de evet 2015'te de Amerika'da eşcinsel evlilik mahkeme kararıyla yasal kabul edilmiş Türkiye'de böyle bir durum var mı bilmiyorum yok ee, henüz galiba yok bildiğim kadarıyla. Bir son dakika haberiyle e, girelim e, haberlere girerken. E, İran'da büyük bir patlama haberi geldi Guardian'dan erken saatlerde. İran yetkilileri büyük bir e, patlamayı, infilakı araştırıyorlar. Tahran'ın hemen doğusunda bir askeri üssün civarında... Yalnız askeri üstün ülkenin geçmişinde nükleer deneme faaliyetlerinde de önemli bir rol oynadı diye bir bilgi de geçmişler. Bir ufak bir video da var. As bayağı ciddi bir, bütün ufku, karanlık ufku bembeyaz hale getiren aydınlatan büyük bir parlak ışık var. Cuma, bu sabahın ilk saatlerinde gelmiş bir şey bu. ve Ondan sonra da büyük bir duman yükseliyor. Parçin diye adı adı Parçin olan bir yer burası askeri şey. Savunma Bakanı sözcüsü Davud Abdi televizyona şey demiş bir gaz depolama biz ga, ga, ga, gaz deposunda Parçin'de bir kamuya ait bir alanda oldu demiş askeri alanın yanında e, söndürüldü ve hiçbir e, şeyde hiç kimse kaybedilmedi, yaralanmadı filan demiş. Ama başka bir detay da vermemiş. Neden mesela bu patlama oldu filan diye. Yani dikkatle inceliyoruz demişler. 2014'te askeri bu askeri tesis bir yangın ya da patlamadan dolayı zarar gördü diye bir haber gelmiş. Fakat araştırmalar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ee, engellenmiş çünkü ulaşamamışlar. Neler olduğunu e, haber gelirse takip etmeye çalışırız. Şimdilik bu kadar. Sen bir şey görebildin mi özdeşi Yok şey ekstra gönderdim. başka bir şey yok. Şu an, şimdilik sadece zaten şey The Guardian'da var. Evet. Bodrum'da da Yalıkavak'ta Maki alanda yangın haberi var. Bu, bu yazın olağanüstü yangınlarla Kuzey Kutbu'nda özellikle ve aslında güneyde de başka yerlerde de Kuzey Amerika'da da yangın haberleri hem bekleniyor hem de geliyor özellikle de Sibirya'da ama bütün başka yerlerde Orta Doğu'da ve Türkiye'de de orman yangınları korkusu var. Küresel iklim değişikliğine, küresel ısıtmaya pek bağlama eğilimi olmayan bazı uzmanlar olsa da aslında böyle değil. Şimdi inşallah haklı çıkmayız ama Bence bu bir başlangıç olması ihtimali yüksek bir durum. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak mahallesinde Küdür mevkiinde makinik alanda yangın çıkmış. T24 haberi bu. 17 sıralarında kontrol altında alınmış. Ee, ne zaman başladığı belirtilmiyor kaç saat. Ama rüzgar bölgede rüzgar etkiliydi. Hızlı şekilde yayıldı deniyor ve havadan ve karadan müdahale edilmiş. Geçen e, Seneki yangınlarda İzmir'de bir türlü Türk Hava Kurumu'nun uçaklarına izin verilmemişti. Bozuktu diye büyük bir skandal da olmuştu ama şimdi onu da hatırladık. Bu sefer karadan ve havadan müdahale edilmiş. Tatilciler ve vatandaşlar da çalı çırpı yardımıyla alevleri söndürmeye çalışmışlar. Tabii o zaman korona virüsü e, mesafesi filan korunması söz konusu değil. Öte yandan Arktik'te yani Kuzey Kutbu'ndaki sıcak dalgasıyla ilgili yani 38 dereceye çıkması üzerine önemli bir yazı yayınlanmış. Gene Guardian'da, opinion fikir sayfalarında. 38 derecesi bir ya da bilim, bunun arkasındaki bilim karmaşık olabilir ama eyleme geçmek, buna karşı tedbir almak ve eyleme geçmek için daha açık sebep olamazdı diye yazmış. Tamsin Edwards adındaki uzman e, e, fizik King's College London'da üniversitede fiziki coğrafyadaki baş e, profesör olduğu belirtiliyor. Büyük bir sıcak dalgası var. Bunun da sebepleri özellikle e, geri besleme mekanizmaları beyaz e, şeyin geri yansıtması güneş ışınlarını giderek buzlar eridiği ve alttan hem toprak hem de şey çıktığı için koyu renk büsbütün denizin koyu rengi bütün emiyorlar bir bir kere bu böyle bir sorun var ve giderek artıyor bu kuyruğunu besleyen yılan diye tarif ediyoruz çok ciddi bir durum dünya bütün canlılar için Aynı zamanda bir başka şey de orada permafrost diye binlerce yıldır donmuş tabaka, toprak tabakası ve deniz dibindeki toprakta. Onun içinde bir sürü binlerce yıldır kalan fosillerin ortaya çıkmasıyla, çözülmesiyle birlikte metan gazı, güçlü bir sera gazı o da e ekleyecektir. Küresel ısınmaya kendi faaliyetlerimizden kaynaklanana diyor. Tabii geri besleme e olarak söylenen en önemli yöntemlerden bir tanesi. Bir, evet, bu gelişmelerden çok bir tanesi bir şey. bu. Metan gazı karbondioksitin 60 kattı sanırım. Daha fazla ısıtan evet, bir 80 gaz. hatta deniyor. Daha kısa ömürlü olmasına rağmen ama Bir de bu orada... permafrostun deniz denizlerin yükselmesindeki temel rolünden söz etmek belki şey olabilir. Hani denizlerdeki buzullar eridiğinde okyanusların ısısı değişiyor ve bu çok önemli aslında. Ama yükseltmiyor deniz buzullarının erimesi deniz seviyelerine. Fakat permafrostun erimesi ve suya karışması 60 metre, eğer hepsi ericek olursa dünya genelinde 60 metre kadar yükselebiliyormuş denizler. Evet buzul çağında da öyle görüldü zaten eriyince o kadar 50-60 metre yükseldiğini görüyoruz denizlerin yani. Ondan yani sadece 11.000-12.000 bin, bin yıl kadar önce oldu. Şimdi bir de şöyle bir şey bu permafrost denen sürekli donmuş tabakada ve kusulak alanlarda depolanmış karbon bu yüzyıl içinde karbondioksit 100 milyar ton karbondioksit vermiş. Bu tabi çok büyük deniyor. Ama Tamsin Edwards'ın ilave ettiği çok önemli bir nokta var. Biz her yıl yani 100 yılda 100 milyar ton denirken biz her bir yıl 40 milyar ton ekliyoruz kendimiz zaten diyor. Yani e, okyanusların e, tabanındaki metanın 100 yıllar sürecek salınması. Onun için de biz küresel ısınmayı sınırladığımız sürece bu depoları e, kapalı tutmak durumundayız diyor ama yani her ton karbondioksit permafrost'tan çıkan bizim ne 2050'de hedef ana hedef bütün dünya için sıfır emisyonlara sıfır salıma ulaşmak için karbon sıfır karbon ayak izine ulaşmak için bütçeyi bütçemiz o kadar o oradan çıkan her kullanım yani depola bizim sağlayabileceğimiz miktarı azaltıyor tabii her ton karbondioksit permafrosttan çıkan. Yani bizde her onda biri derecenin onda biri de ısıtmanın bir buçuk dereceye yaklaştırıyor ve çok çok tehlikeli bir durum diyor. Yani onun için şu ana kadar şöyle bitirmiş Thompson Edwards önemli bence yazısını. Her zamankinden çok daha fazla bu basitleştirmelere aşırı basitleştirmelerden kaçıp ya da kolay kolay kolayca kendimizi aldattığımız bu aldatmacalara saplanmaktan ya zaten hepimiz dünya batacak zaten mahvolmuşuz yapacak bir şey yok ya da her şey hava durumundan ibaret bunlar gelir geçer hep oldu gibi saçma sapan şeyleri bırakıp bir yana palavraları diyor ve detayları öğrenmek, ayrıntıları öğrenmek, anlaş, anlamaya çalışmak belki de bir basit hikaye yeter diyor. Yani önlediğimiz her azıcık parça bile gezegenimizi daha bilindik aşina ve daha kolay bir yer olmaya sağlayacak diyor yaşadığımız gezegen içinde. Mesele bu. Yani e, Climate Crisis'te, New Yorker'da da, haftalık yazılarında, Bill McKibben'da aynı şeyi yazıyor aslında. Inertia diyor. Yani hareketsizlik ve bir de e, yerleşik çıkarlar. İki büyük güç sistemi daha değiştirmeye engel olan iki şey var diyor. Ama e, yani e, son yedi yıl, Gelmiş geçmiş en sıcak 7 yıl oldu ve cumartesi günü de geçen cumartesi Sibirya'da bir noktada 38 dereceyle yeryüzündeki en sıcak kuzeydeki yer oldu. Bu yeni bir durum her şeyi düşünmek ve hızla harekete geçmek için diyor. Başka iklim haberlerini bitireceğiz herhalde ama şöyle bir şey de söylemek lazım. Karayb denizi üzerindeden gelen kararan bulutlar var ve yoğun bir toz bulutu Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yiyor, yol alıyor diyor. Demokrasi televizyon ve radyosunda ve sahradan kalkan tozlar bütün Amerika'ya ulaşıyor evet, ve çok tuhaf gerçek. Tuhaf bir şey değil mi yani? Sahara Afrika'da Afrika'dan Amerika'ya Karayipler üzerinden ve kararmış bütün gökler ve özellikle de solunum yolları ki Covid-19 şartlarında birs bütün problem bu. Öyle sorunları olanlar muhakkak içeride kalmaya başlamışlar yakında bütün Amerika Birleşik Devletleri üzerine yerleşecek ve tehlikeli hava niteli kalitesini ta Michigan'ın kuzeyine kadar taşıyacak deniyor. Yani bunlar bilinen şeyler, sahra tozu ama meteorologlar bu en az en az yarım yüzyıldan beri böylesi görülmemiş diyorlar. Yani bir rekor kırılmış. Böyle e, davalar da devam ediyor yalnız. Bütün eyaletleri dava ediyorlar. Aldattılar diye büyük şirketleri. Hindistan'da da 100'den fazla insan, Muson mevsimi başladı, 100'den fazla insan yıldırımlardan ölmüş. Bu da bir rekormuş Bihar eyaletinde. En yüksek ölüm sayısı son yıllarda Muson başladı. 107 kişi ölmüş ve büyük bir problem olacağından bahsediliyor şeyden de korona e, e, durumundan da daha önce bahsettiğimiz gibi e, çok e, içecici haberler yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün rekorların e, kırılmakta olduğu, Latin Amerika'da, Orta Amerika'da muazzam rekorlar e, kırılmakta olduğu haberleri geliyor arka arkaya. Burada Dünya Bir... Sağlık örgütü hani sürekli olarak tehlikeye e, parmak basıyor ve 8 günde 1 milyona ulaştığını 1 milyon bakanın arttığını söyledi ama ben 2-3 gündür takip ediyorum ortalama 200 bin bu arada son, son 2 gündür en azından kesin böyle böyle devam ederse galiba 5. gün yeni bir rekor Evet 100 milyon dedi. yani çok müthiş rakamlar yani 10 milyonluk bir şeye ulaşacak çok ağır bir durumdan bahsediyoruz dünyada baka sayısının 10 milyona ulaşmasına çok az bir zaman kaldı yani 9 milyon 700 küsur bin görebildiğim kadarıyla eğer doğruysa bu. Ve ayrıca da ölü sayısı da 491 bin yani 500 bine yarım milyona çok yaklaşmış durumda. Yani bütün her yerde 29 eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Yani Florida, Oklahoma, Güney Carolina ve Texas hepsi rekor sayılar vermişler. Texas'ta Houston'da bütün şeyler %97'si bakım merkezlerinin dolmuş yataklar. Şimdi normal şeyleri geçiriyorlar. Yoğun bakıma geçiyor. Halbuki şey bitti diyor Donald Trump bu iş bitti hallettik diyor. Daha doğru yani. Texas'ta vaka görünmesi lazım çünkü bir açıklama yapmıştım. Muhteşem duvarımız her şeyi engelliyor. Covid 19'u bile engelliyor diye. Evet, gün önce artık tamamen diye. yani tamamen yalanların hakim olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Kaliforniya'da 7 bin yeni vaka olmuş Salı günü açıklamışlar. Disneyland'ın bütün planlarını ertelemiş Güney Kaliforniya'da açmayacağız demiş parkı. Oyun parkını, New York şehri maratonu da iptal edilmiş çok çarpıcı gelişmeler. Ve bütün dünyadan da haberler bu yönde geliyor doğrusu. Ee, bir bunları verelim. Bir de Türkiye'den birkaç haber verip e, korona günlerine geçelim. Demokrasi için m, açık mektup var. Aralarında Nobel ödüllü isimlerin demokrasi destekçisi organizasyonlarının Doçevelen'in haberi bu. Eski devlet ve hükümet başkanlarının da bulunduğu 500'den fazla insan ve kuruluş açık mektupla. Korona virüsü krizi demokrasiye büyük tehdit oluşturuyor, güçlü adamların gücünü artırıyor, diktatörlükleri, otoriterliği artırıyor diye çok önemli isimler var aralarında. Şimdi saymayayım onları, oyuncular, devlet eski ve yeni devlet başkanları hal hazırda e, AB Birliği parlamentosunda üye olanlar vesaire ve e, örnekler olarak da e, dört. Önemli ülkeden bahsediliyor otoriter önlemler alan veya hesap verme sorumluluğunda yeterli cevap vermeyen ülkeler Filipinler Asya'dan, Amerika'dan El Salvador, Latin Amerika'dan, Avrupa'dan, Macaristan ve Orta Doğu'dan Türkiye gösterilmiş demokrasi hala en etkili sistem diyorlar. Türkiye'de baro başkanlarından Süleyman Soylu için işkence suçlamasıyla İçişleri Bakanı için suç duyurusu var. Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ve Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı Ankara'ya girişlerinin engellenmesi nedeniyle hem İçişleri Bakanı hem de Ankara Valisi hakkında bir de Ankara Emniyet Müdürü ve kolluk görevlileri hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işkence ve kötü muamele gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunmuş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Ayrıca olay anında darp edilen bir avukat da Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı da kasten yaralama suçundan da ayrı bir şikayette bulunmuş. Çorlu'da 8 Temmuz'da bir türlü çözülemeyen 7'si çocuk 2018 Temmuz 2018'de 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren katliamının 5. duruşmasında yapıldı Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu da biryanetin haberi. Bize adaleti verin, başka hiçbir şey istemiyoruz. Evlatlarımız yok. 718 gün oldu, evlatlarımız yok, kardeşlerimiz yok, canlarımız yok, eşlerimiz yok, analar yok. İki yıllık bu süreçte tek bir isteğimiz vardı. Kimseden mucize beklemedik, istemedik, tek bir şey istedik. Bize adaleti verin demişler benim evladım e kaçtır mı? 14 yaşındaki çocuğunu kaybeden yani Biter Bilgin annesi okumuş bunu zaten en sonunda da ben evladımı okula getirdiğim yollarda adalet alıp aramak zorunda koşmak zorunda değilim diye de tepkisini göstermiş niye bu davanın sonu gelmiyor diyor 65 yaşında bu yollarda adalet aramak zorunda olduğu için tüm sorumluları da kınadığını söylemiş. Evet bizler 718 Sonra. gündür bu acıyı boşuna çekiyoruz. Göz göre göre ihmaller ortada. Katliam göz göre göre oldu. Bize bunun hesabını verecekler, vermek zorundalar. Burası adaletli bir ülke ise bu adaletin bizi bulması gerekiyor demiş. Ve M Mısra Özselin'den de bahsetmiş 14 yaşında çocuğu ölen gene. Mısra bir anne olarak evladının katillerinin yargılanmasını istiyor. Annem dört canını kaybetmiş bir anne olarak 65 yaşında bu yollarda adalet aramak zorunda olduğu için tüm sorumluları kınıyorum diyor. Tüm sorumlular yargılanacak, adalet yerini bulacak demiş. İşin ilginç yanı bir başka hukuk ya da hukuksuzluk haberi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında Twitter'da yaptığı iğrenç paylaşım nedeniyle. Tutuklanan Vedat M. isimli kişi yapılan itiraz üzerine tahliye edin. Bir gün sonra alkollü olduğunu ileri sürmüş, şehitlere ve şehit eşlerine yapılan hakaretlere bir nevi karşılık vermek amacıyla paylaşımı yaptığını söylemiş. Ve burada e, duralım. Açık Gazete hmm. Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Bey merhabalar. Günaydın merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Başlamadan bir tek şey iki tane küçük haber söylemek istiyorum size. Bir tanesi evet. bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzmanlar Kurulu 20 milyondan fazla Amerika Amerikan vatandaşının Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının covid 19u bu yakalanmış olabileceğini söylemiş. İnanılmaz bir rakam bu. Bir de gene yani gene onların Avustralya'nın kuruluşu da Avustralya'da büyük bir şey. Yani Amerika'da enfeksiyonların söylenenin resmi söylenenin on katı olduğunu Avustralya'da da büyük bir şey başladığını söylemişler yeniden yükselmek. Evet, evet vermek istedim. Evet evet ben e, o, o tür e, sizin söylediklerinize paralel bir takım sayısal değerleri vereceğim zaten e, ancak bir duyuruyla e, başlayayım e, bugün önce sağlık programında saat 13'te Açık Radyo'da e, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Siyahlıkaya kendisi Diyarbakır'dan katılacak ve Cizre'de olup bitenleri konuşacağız bir diğer konumuz ise Manisa Tabip Odası Başkanı Doktor Şahut Duran her ikisiyle de farklı illerimizde e, hani Covid 19 konusunda ol bitenleri bir değerlendirme olana bulacağız ilginç bir program olacağını düşünüyorum evet, Cizre'de bütün hastanenin dolduğu Covid hastalarıyla söyleniyordu evet. herhalde bunun üzerine konuşacaksınız Evet evet yani açık evet, radyo radyo için can, canlı yayın gibi olacak. Hı hı. Şimdi Ömer Bey bahsettiniz bazı ülkelerde verilen sayıların aslında iki misli diye. Ben de ona bir katkıda Şili üzerinden vereyim. 25 Haziran itibariyle bu 18 milyonluk nüfusu olan ülkede 260 bin olgu, 4900 kadar da yaşamını yitiren Şilili vatandaş varmış. Ama Dünya Sağlık Örgütü hayır diyor bu ölenlerin sayısı bunun iki misli diyor. Ve önlemler uygun alınmaz ise bu dörde katlanır diyor. Bu Dünya Sağlık Örgüsü'nün değerlendirmesi. Devlet Başkanı Sebastian Pinera oldukça zor bir durumda. Kendi bir yakınını kaybetmiş. Onun cenazesine katılmışlar. Tabii az sayıda insanın, kısaçlı sayıda insanın katıldığı cenaze törenleri oluyor. Defin işlemleri. Basın Şileli gazeteler, Şili'deki gazeteler. Ee, bu fotoğrafları yayınlayıp hani, orada olup bitenleri çok eleştiriyorlarmış. E, bir eleştirde Fransız devlet başkanı Emmanuel Macron'a ilginç bir şey yapmış Macron. E, Covid-19 nedeniyle buna bağlı ortaya çıkan sağlık krizinin yönetiminin değerlendirilmesindeki bir rapor hazırlayacak kişi. 63 yaşındaki Fransız değil İsviçreli bir doktora vermiş Frankofon Didier Pite. Kendisi el dezenfektanlarını, jel halindeki el dezenfektanlarını bulan kişi İngiltere'deki hükümetle de danışmanlık yapmıştı. Biraz politiko bilim insanı Didier Pitte ama Fransızlar çok eleştiriyorlar. Nasıl oluyor da bir Fransız değil de bir İsviçreliği seçiyorsun sen bizde o Pite'nin değerlendirme konusunu diyorlar. Fransa'da geleceğe yönelik senaryolar hazırlanmaya başlandı. Uzun vadede yeni bir dalga olur, ikinci bir dalga olmaz. Olursa sonbaharda olur ya da 2-3 yıl içinde olur ve 2024'te bile olabilir. Bir diğeri de yeni dalga olmaksızın her an içimizde ve COVID'den birlikte yaşarız. Bu 4 senaryo üzerinden bir takım matematik modellemeler yapılıyormuş. Şimdi e, Dünya Sağlık Örgütünün e, e, bu sayısal değerleri tabii çok çarpıcı. İlk üç ayda bir milyon sayısına erişildi. Daha sonra bir milyona bir ayda erişildi. Şimdi bir haftada erişilmesi söz konusu bir milyona e, bu böyle giderse hani korkarım bir günde bir milyon olgu dünyada bildirilebilir. E, i̇şler pek iyi gitmiyor. E, hani bırakın gelişmekte olan ülkeleri. Ee, Avrupa'da e, bu hastalık iyice e, azaldı deniyordu ama dün itibariyle Avrupa'dan endişe başladı. Günlük ortalama 20 bin yeni olgu ve 300'den fazla e, kaybedilen Avrupalı var. Son iki haftada Avrupa'da 30 ülkede ciddi artışlar var. Bunların 11'i 11 etkili önlemler almaya başladılar. Pol Polonya, Almanya, İspanya ve İsrail. İsrail diyorum çünkü dü İsrail Dünya Sağlıkları'nın Avrupa bölgesine ait. Özellikle okullarda, mezbahalarda ve gıda üretim merkezlerinde e, ciddi e, patlamalar oldu. Bu nedenle bu ülkeler e, çok ciddi e, işi sıkı tutmaya başladılar ve yeni önlemlere doğru gidiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde çarşamba günü e, şimdiye kadar bildirilen en fazla olgu sayısı 38 binin üzerinde olgu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle New York falan gibi eyaletlerde hastalık azalıyor her şey yoluna giriyor deniyor. Daire öyle değil. Ee, özellikle e, güney illerinde daha çok e, cumhuriyetçi bölgelerde, Teksas örneğin e, evden çıkmayın çağrıları yapılmaya başlandı. Rekor sayılara gidiyor e, bu ülkeler. Şimdi durum böyle, haftayı böyle bitiriyoruz. E, ben e, bu, bugün geri kalan sürede bir takım çalışmaları e, değinmek istiyorum. Bir tanesi kanser tedavisinde kullanılan e, ilaçların e, COVID-19 ağır olgularında e, şikayetleri, belirtileri azalttığı saptandı. E, bunun mekanizması aslında e, kanser tedavisinde kullanılan bir bizi immunosüpresif yani immünsizi baskılayıcı ilacın ki hani hangi aşamada ee, İmmün sistem artık vücuda zarar vermeye başladığı evrelerde bu tür ilaçların dexametazon gibi kullanıldığını biliyorduk. Ee, özellikle sitokin fırtınası dediğimiz bir mekanizma var. Onu baskılıyor. Ee, bir parantez açayım. Şimdi bu sitokin dediğimiz madde çünkü adından herhalde söz edeceğiz bundan sonra da. Bunlar aslında küçük moleküller. Ee, İmmün sistem harekete geçtiği zaman, uyarıldığı zaman Hücrelerin birbirleriyle haberleşmeleri lazım. Bu haberleşmeyi hücreler sitokinler aracılığıyla yapıyorlar. Yani sitokinler A hücresi uyarıldığı zaman sitokin salgılayıp B hücresine hadi sen de aktif ol ya da dur sen yeter çalıştın. Sen bir kenara çekil. Sinyalini veren sinyal iletici küçük moleküller. Eğer bu moleküllerin sayısı çok fazla artarsa yani bunların üretimi çok gereğinden fazla ortaya çıkarsak biz buna sitokin storm ya da sitokin fırtınası adı veriyoruz. İşte o zaman hani e, hücrelerin bol miktarda gereğinden fazla sitokin üretmeleri diğer hücrelerin aktivasyonunu da arttırıyor. <gülüyor> Pardon. Ve bütün bu e, durum e, immün sistemin abartılı çalışmasına e, yol açıyor. Bu da zarar veriyor. İşte kanser hastalığında kullanılan bir dizi immünosüpresif bu sitokin fırtınasını bindirerek, bastırarak etki etmekte. Bu da Covid-19'lu hastaların, ağır hastaların tedavisinde bir alternatif tedavi yolu olarak gözükmekte. Ee, i̇lginç bir yazı. Filip e, Maffeton ve arkadaşları yayınladılar. Frontiers in Public Health dergisine çıktı. Frontiers in Public Health. Ee, Obez insanlarda e, ne oluyor da daha ağır seyrediyor e, bu e, hastalık diye buna bakmışlar. Aslında adipoz doku dediğimiz yağ dokusu e, obezlerde e, e, oldukça fazla miktarda bulunuyor. Bu e, e, do, yağ dokusun içinde bol miktarda T hücresi ve makrofaj varmış. Yani imni sistem hücreleri var bu yağ dokuların içinde. İşte e, biraz önce söylediğim bu immün sistemin aşırı çalışması bu yağ dokuları içine de gizlenmiş T hücreleri, T lenfositleri ve makrofajları da aktive ettikleri için bu şekilde yağ dokusu da immün sistemin abartılı, zarar verici boyutta çalışmasına yol açıyormuş. O nedenle o bezlerde daha e, ağır seyrediyor. Nedeni bilinmiyordu çünkü. Dün yayınlanan yazılardan bir tanesi de Yeni bir molekül e, hücre üzerinde saptandı. CD47 adı veriliyor. Bu CD47 molekülü arttıkça hücre üzerinde ekspresyonu yani e, su, e, hücre üzerindeki varlığı sayısı arttıkça makrofaj dediğimiz koruyucu hücrelerin görevi azalıyor, zayıflıyormuş. İşte e, CD47 molekülünü bloke ederek makrofajların daha doğru dürüst çalışması ve böylece e, makrofajlar üzerinden e, Sars cov o iki ile mücadele yolları aranmak demiş bu da e, bir tedavi alternatifi. E, biz ko e, korona günlerinin ilk programlarında e, bir proğn pozisyonundan yani hastaların e, yüzüstü yatırılmasından dan bahsetmiştik e, hatırlarsanız Türkiye'de bu uygulanıyor demişti Sağlık Bakanı. Bu proğn e, pozisyonuna e, ve bunun yararına ve etkili olduğuna dair dün Lancet Respiratory Medicine'de bir yazı çıktı. Anna Coppo ve arkadaşlarının hani bunun mekanizmasını anlatıp e, kanın oksijen e, dolaşımını arttırdı. Ve bu nedenle bu pozisyonu almanızının e, hastaların ne kadar yararlı olduğunu anlatan bir yazıydı. Bu kısa kısa farklı yayınlardan e, bilgiler aktarmaya çalışıyorum hastanın son programında. İsviçre'den bir çalışma e, Lancet'te yayınlandı. Silvia Stringini ve arkadaşları yayınlamışlar. E, İsviçre'de yapılan çalışmada da e, toplum genelinde e, seropozitifliğin yani antikor taşıyıcılığının %4.8 olduğunu saptamışlar. Hatırlarsanız eğer Fransa'da %4, İngiltere'de idi bu oran. Bu şunu gösteriyor. E, toplumun ancak %10'undan daha düşük sayıda oranda insan bu virüsten temas etmiş ve antikor geliştirmiş durumda yani doğal yoldan toplumsal bağışıklığın, herd immunitenin ya da sürü bağışıklığı nasıl tanılarsanız bunun çok uzağındayız. Bunu belirtmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Yine iki yazı var. Son değineceğim bilimsel makaleler bunlar. Birisini Jin Wei isimli bir araştırıcı grubu yerinde Francis Collins var arkadaşları yazmışlar. Bunlar da yine birkaç program önce değinmiştim. Acaba bu Covid 19'da yatkınlık genleri var mı insanlarda? Bunları araştırıyorlar. Çok küçük bulguları var henüz şu anda bir genelleme yapacak. Evet. Geni taşıyan insanlar daha yatkındır hastalığa demek pek mümkün değil. Ee, dün bir yazı e, yine e, Lancet'te çıktı, Sanjet Bakshi isimli bir araştırıcı, pandemi sırasındaki stigmayı yani dışlamayı e, e, anlatan e, özellikle sağlık çalışanlarına ki bu konuya da daha önce değinmiştik e, artık bunlar e, başlangıçta ipuçlarını verdiğimiz ama e, günler ilerledikçe daha da somut ortaya çıkan veriler. E, Meksika'da doktorların, hemşirelerin yani sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaklanmış. Çok ilginç bir şey. Bisikletle gidip geliyorlarmış işlerine. E, Malavi'de, Afrika'da e, özellikle e, sokakta hakarete uğruyorlarmış. E, kiraladıkları dairelerden e, dışarıya çıkartılıyorlarmış, atılıyorlarmış. Bunlar hep siz bize hastalığı bulaştırabilirsiniz endişesiyle, kaygısıyla, korkusuyla, bu yersiz korku sonucunda e, ortaya çıkan e, bir takım olumsuzluklar, tuhaflıklar. E, benzer durum Hindistan'dan, Zimbabwe'den de bildirilmiş. E, sadece sağlık çalışanları değil, hastalıktan iyileşip evine dönenlere de örneğin e, Zimbabwe'de e, Harare mahallesinde bir hasta iyileşip dönüyor. Sonra aynı sokakta 2-3 kişi daha İyileşip evlerine dönünce o sokağa Corona Road. Corona yolu adı veriliyor. Ve Flamengo yolu diye bir şey var değil mi? Dizi vardı or orada. Corona Aynen. Road. Yani Corona Road diyor ve sokaktan kimse geçmiyormuş, O sokağa kimse girmiyormuş. Yani böyle garip bir takım kaygılar, korkular. Ee, ve bu bu tarz e, hastanelerde e, olup bitenler e, hastane içinde nerede işte taparcasına onun, e, sağlık çalışanlarının e, çabalarına e, hani büyük takdir, e, orada boynum kıldan ince durumları. Daha ama sokağa çıkar çıkmaz da vay sen bana bulaştırabilirsin korkusu. Tabii çok çelişkili insan davranışları. E, İngiltere'de falan e, daha farklı. E, orada e, özellikle takdir e, konusunda e, bir takım e, olaylar, örnekler var. Ben bugün öğleden sonra bir e, webinarda e, Dünya Sağlık Örgütü'nün rolüyle ilgili ya da Dünya Sağlık Örgütü iyidir, kötüdür e, konularını e, tartışacağım bir grupla beraber. E, bu konuyu, bu konuşmayı biraz e, hazırlık yapıp okurken bilgi etsin durumuna ait bazı bilgiler edildim. Evet. De tamam. Evet bilgi ile ilgili e, e, bir takım e, bilgiler e, topladım. Neden? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün finansörü listesine baktım. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nü konuşacağımız için. Kimler Dünya Sağlık Örgütü'ne para yardım yapıyor? İlk 10 sırayı e, ben de bilmiyordum açıkçası. E, aslında işte hoş bir şey değil bilmem ama. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Bu hani tahmin edilebilir. İkinci sırada Gates, Bill Gates, Melinda Gates Vakfı ikinci sırada ABD'den sonra e, 194 milyon dolarlık yardım yapmışlar 2019'da e, Dünya Sağlık Örneği'ne. Üçüncü sırada Gavi geliyor, bu Global Alliance Vaksin e, kuruluşu. Dördüncü sırada İngiltere, 5 Almanya, 6. Birleşik Devletler, 7. Rotary Kulüpleri dünyadaki. 8. Avrupa e, Komisyonu 9. Dünya Bankası 10. Japonya. Yani ilk 10'da e, e, ABD İngiltere, Almanya e, Japonya, e, Avrupa Komisyonu olmak üzere 5 e, ülke ya da e, devlet yardımı var. Onun dışında Bill Gates başta olmak üzere Rotaryenlerden Birleşmiş ve Dünya Bankası'ndan para alıyorlar. Bunu niye söyledim? Bill Gates'in Melinda Gates Vakfı'nın bütçesi çok fazla. 2018'de 46.8 milyar dolarmış. Buradan hesapla eğer bir devlet olsaydı bu vakıf İzlanda, Yemen, Filsi gibi ülkelerin bütçesinden daha fazla bütçeye sahip en güçlü 91. ülke oluyormuş. İşte 200 ülke, 200 küsür ülke arasında. Yani e, büyük bir vakıf. Şimdi bu bilgi, e, neden söyledim bunları? Hani bilgiyesinin propagandasını yapmak için değil ama. Bilgiye sahip biliyorsunuz e, o zaten bir TED konferansları sırasında e, pandemiden bahsetmişti. E, zaten aşıları e, destekleyerek, aşılamayı destekleyerek e, kendisi insan nüfusunun ortadan kaldırılmasına çalışıyor gibi e, bir takım e, söylevler var etrafta. Ee, hani Bunun böyle olmadığına dair e, ve bilgisinin aslında aşılar konusunda ve anne an, anne çocuk sağlığı konusunda, e, çocuk ölümleri konusunda büyük e, destekler verdiği ve UNICEF'e, Gavi'ye, e, Dünya Sağlık Örgütü'ne e, bunu vurgulamakta yarar var. Dünya Sağlık Örgütü'nü yönlendirdiği söyleniyor. Aslında böyle bir şey değil çünkü e, devletler üstü bir kuruluş Dünya Sağlık Örgütü. E, Onun da bir anayasası, bir... E, yönetmeliği var. Ee, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde e, ki insanların 8 kişiden, pardon Avustralya'da 8 kişiden birisi e, Bill Gates'in e, bu virüsün ortaya çıkışında rolü olduğunu düşünüyorlarmış. Şimdi bu e, bir geç bir durum tabii. Hani bu komplo teorileri en basitinden en politik ve e, daha tırnak içinde entelektüel gibi görünenlerine kadar. Bunların herhalde e, ciddi bir şekilde konuşulması bağlı. bir karşılıklı olsun. Bu komplo teorileri pandemiyle ilgili. Buna belki bir program e, ayırmamız ya da bir kafa yormamız lazım. Belki Güven Bey'le evet, konuyu e, yapmalıyız. Evet, yapacağız. evet. <gülüyor> Ben de ee, e, ben, bu ben, arada evet. e, son bir şey de ilave edeyim. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü'ne e, bütçesini de, destek olmaktan vazgeçtiğini açıkladı Donald Trump da tabii. En büyük yani, katkıda evet. bulunan Yani Yani bilgiyets birincisi. Çekici geliyor böyle. böyle. <gülüyor> evet. e, o o Amerika'nın verdiği desteği e, telafi etmek için diğer ülkeler örneğin yani Fransa, İngiltere falan biz işte aramızda paylaşıp o parayı biz. E, tamam izahat ettiler ama ben Amerika'nın da Trump'ın bu açıklaması e, evet ama hani ne kadar ciddiye alıyorsunuz bilmiyorum e, demeçlerini. E, çünkü çeşitli söylemler arasında çelişkiler e, çok fazla örnekler gösterilebilir. Onun için hani ben destek, Ama bu, bu ben... konularda e, bu konularda son derece ciddiye alıyorum. Dünya e, şeyden e, Paris İklim Zirvesi'nde de yani Paris İklim Anlaşmasından da çekti. Amerika Birleşik Devletleri çekeceğim dedi ve çekti. Evet. Dünyanın bir numaralı evet. sorununa karşı bu da iki numaralı sorun olsa gerek Covid oradan da çekebilir. Yani inanmamak için fazla sebep yok. Neyse bunu sonra ayrı konuşuruz. Peki, Peki. Ee, bitirelim bu haftanın son programını. Dediğim gibi saat 13'te önce sağlık programında iki tabip odası başkanıyla özellikle Cizre'de, Diyarbakır'da ve Manisa'da olup biteni konuşacağız. Pazartesi görüşürüz. Büyük balaslıktan hafta sonu yine sayılarda artış olacaktır. Düşünüldüğü gibi her şey bitmiş ya da inmeye geçmiş bir salgın. Bir pandemi yaşamıyoruz şu an. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek ben teşekkür üzere. ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri Korona günlerinin ardından şimdi e, yayını e, ara vereceğiz e, ve sizin öneyle konuşacağız seyyareyi e, Fakat ondan önce iki tane bu korona, üç tane haber vereyim e, korona virüsünün e, taze haberlerinden. E, bir tanesi işte resmi rakamın on katı olduğunu söylemiştik e, tahmin edilen Amerika'daki CDC'ye diye en e, etkili sağlık e, denetim kuruluşu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam bir miktara ulaşabileceği söyleniyor. İkincisi İsveç'te Covid-19 stratejisinin bu sürü bağışıklı diye adlandırılan şeyin hiçbir şeyi kapatma sisteminin uygulanmamasını hükümetin politikasıydı. Çok tartışıldı ama şimdi son yapılan IPSOS araştırmasına göre Nuheta gazetesinin bildirdiğine göre için önemli bir e, Ülkenin yönetimi konusunda güven e, 11 puan düşmüş. E, %56'dan e, %45'e düşmüş Nisan'dan bu yana ve e, özellikle de e, sağlık örgütüne de 12 puan düşmüş güven e, ve Orta sol hükümetinin eylemleri pandemi konusundaki girişimleri tedbirleri de nasıl destekliyor musunuz sorusuna da %38'lik bir eee yani %38'e düşmüş destek olarak 50 %50'den. Başbakan Stefan Löfven'in de kendi kişisel onay durumu da 10 puan düşmüş çünkü İsveç'te büyük bir yükselme başladı tekrar sökmedi yani o tedbir dadus tedbir almama tedbir herkes kendi tedbirini nasıl alacaktır şeyi çok düşmüş olduğu belirtiliyor son olarak Avustralya'da da Victoria eyaletinde özellikle büyük bir yükselme başlandı telaş var ve buna karşılık da tedbir alınmış Woolworth açık alışveriş merkezleri mağazaları ...tuvalet kağıdı alımını sınırlandırmış. Artık tuvalet kağıdı daha az kullanılmasını istiyorlar. Böyle bir tedbir almışlar. Brezilya Amazon'unda da Jair Bolsonaro'nun Amazon yağmur ormanlarını... ...özel gelişmelere, madenciliğe, keresteciliğe ve emlakçılere açması... Yerli halkın muazzam bir yıkımına yol açtığına dair de önemli bir araştırma çıktı. Bu da yeni Progressive International yani ilerici internasyonelinin yayınlarından birinde. Çok kısa özlü ama önemli bir haber çıktı. Ve yani dramatik olarak Yüzden fazla yerli halk hemen e, COVID sonucu ölmüş ama dünyanın en kırılgan e, insanlarla teması olmayan kabileleri büyük ölçüde COVID-19 krizini kullanarak madenciler ve keresteciler tarafından COVID-19 pandemisinin örtüsünün altına sığınarak perişan ediyorlarmış. Rehir Bolsunaro hükümeti de e, zaten 2019 Ocağı'ndan beri bu yönde çalışmaları sürdürüyor. Endişe verici bir durumda orada ceryan ediyor diye bir haber de vardı. Onu da ekleyelim. Açık gasti. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? Günaydın. Merhaba Günaydın. iyiyiz. Ee, nasıl durum şimdi Rusya'da önemli evet. bir anayasa meselesi tartışılıyor istersen önce onunla başlayalım dedik değil mi? Evet Rusya epey zamandır ihmal ettiğimiz bir konumuz halbuki çok konuşurduk değil mi? Ee, Rusya'yı çok ıı, gündem maddesi yapardık ama şimdi bir süredir uzaktayız. Halbuki Rusya'da baya baya şeyler oldu tabii. Ee, korona krizinden çok ciddi bir şekilde etkilendiler. Ee, çarşamba gün itibariyle 600 bin vaka olmuştu. Şimdi biraz daha, yani hız kesti ama koronadan çok ciddi biçimde etkilenen ülkelerden biri oldu Rusya. Ee, ve bunun ötesinde tabii ki Rusya'da başka şeyler de oldu bu hafta. Ee, malum o çok Görkemli, askeri, resmi geçit. Bizim o eski, hep işte korona dönemindeki eski alışkanlıklarımız diye konuştuğumuz şeylerin herhalde Rusya'daki tam bir gövde gösterisi oldu. Eğer görüntülerine denk geldiyseniz, o... zaten her yıl olan bir şeyden bahsediyoruz ama koronadan sonra daha bir ay önce, bundan bir buçuk ay önce çok başka bir ruh halindeyken dünya, her şey değişiyor, değişecek derken Rusya'daki adeta o resmi geçit, askeri resmi geçit. Tabii bambaşka bir telden geçmişin bütün tellerini tıngırt atarak gözümüzün önünde böyle aktı gitti. Yani dediğim gibi resimlerini görenler, işte görüntülerini görenler varsa füzeler, artık bütün o askeri araçlar, tanklar, toplar... <gülüyor> Hepsi evet. böyle e, sıralandı, dizildi ve biz çok etkilendik tabii ki. E, çok sarsıldık. E, sarsılıyorsak ve o işte budur güç diyorsak demek ki biz eski dünyada yaşıyoruz. Çok net bir test size. <gülüyor> Hangi dünyada yaşıyorsunuz testi? E, evet, ama yani... işte Rusya Devlet Başkanı evet. Vladimir Putin'in bu 24'ten, bin, 2024'ten itibaren 12 yıl daha görev yapmasını mümkün kılacak evet. bir anayasa referandı mı değil mi? Bu oy verme süreci de ne zaman bugün mü başladı? Evet, dün, dün, şimdi, dün. dün, başladı, e, dün şeyde, başladı. Dün başladı. E, bu işte 1900'lerde 1900, 1900 kalmış gibiyiz değil mi? E, bu 1900'lerin işte 19. yüzyılın havalarını bugüne kadar taşıyan ve 2036'ya kadar da taşımaya niyetli olan bu resmi geçitin ötesinde tabii evet Putin'in kendisi var. Putin'in görev süresi 1936'ya kadar 2036'ya kadar ben de 1936'ya taktım 2036'ya kadar sürecek mi? Ee, uzatılacak mı diye. 2036'dan sonra zaten herhalde şimdi e, Allah ömür verirse daha da bu 46-56 diye gider. Yani e, Putin e, önümüzdeki dönemi gene damgasını vurmak istiyor. Zaten 20 yıldır vuruyordu. E yani <gülüyor> şimdi ben bir derin nefes aldım. Şimdi e, 20 yıl zaten Putin ile geçti. E, üstüne zaten bir 16 yıl daha geçerse İyi <gülüyor> yani 40 yıl beraber 40 yılımızı neredeyse geçirmiş olacağız. Nesilden nesile bir Putin e, mirası devrolmuş olacak. Tabii Putin tek adam değil aslında. E, Rusya'ya baktığımızda hep Putin'i görsek de o bir koalisyonun temsilcisi gibi bir güç koalisyonu var orada. Olmayan şey muhalefet. Ama onun dışında Putin e, te, tek başına gözükse de aslında Kremlin'deki birçok güç odağını temsil ediyor. E, ve onun güçlü olması demek aslında onların güçlü olması demek. Ve e, daha iyi temsil eden biri bulunana kadar da bu dengeleri sağlayan e, kişi olarak e, farklı çevreleri birbiriyle dengeleyen e, onların arasında diyaloğu sağlayabilen kişi olarak Putin devam edecek gibi gözüküyor. Tabi Rusya'nın ama bundan, bunun dışında Putin'in temsil ettiği şey bir anlayış. Ee, bu da işte e, hem işte kim zaman soğuk savaş rüzgarlarını estirerek o batıya karşı yani bir batı olmalı ki Rusya'da olsun. Çünkü e, Putin'in Rusya'sı kimliğini işte hep bu batıya karşı tanımlaya geldi. E şimdi koronavirüs döneminde de aslında tabi çok kullanışlı bir yaklaşım bu. Batı çöküyor e o zaman biz de daha fazla Batı gibi olmalıyız ki Batı'da eleştirdiğimiz ne varsa onları yapmalıyız ki Batı'nın yerine geçelim gibi de bir anlayış var. Türkiye'de de bunu aslında birçok alanda görüyoruz dış politika başta olmak üzere. Ama Batı'yı bitirdik ama yenisini yaratalım, yeni yepyeni bir şey yaratalım. Batı evet birçok sorun vardı. Doğru. Amerika'nın özellikle yaşadıklarıyla Trump sonrası dünya Trump'ın sonrasında tabii geçebilirsek ona da kalsa da 2036'yı <gülüyor> rahat bulur herhalde. İlk koltuğunu hiç bırakmaz. Ki zaten geçen hafta bahsettiğimiz Bolton'un kitabında da var. Dönem... Uzatma konusunda yani kendisinin bir istisna olması gerektiği bu iki dönem konusunda bunlardan da bahsetmiş. Başka zamanlarda da bu karşımıza çıkmıştı. E yani onlara kalsa e, bu tip liderleri hiç koltuğu bırakmayacaklar. E, mesele onların anlayışının işte dünyayı e, yani kendi ülkelerine verdikleri zarar. Uluslararası ilişkilerde rahatlıkları karışıklıklar ödesinde tabii ki e, dünyayı geride bırakmaları. Geride bırakmak derken de özellikle iklim krizi meselesini kastediyorum tabii ki. Hı hı. E, şimdi e, bu e, şu, bu arada tabii ki bu bahsettiğimiz o e, müthiş gövde gösterisi askeri aslında çok önemli bir yıl dönümünün. E, Sovyetler e, Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı savaştığı 2. Dünya Savaşı'nda ve 20 milyondan fazla Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği dönemin aslında anması... Fakat bu gelin görün ki e, o zamanki işte MİTİŞ e, aslında Sovyet vatandaşlarının yaptığı fedakarlıklar, MİTİŞ e, düştükleri kurban pozisyonu e, bugün e, bambaşka biçimde karşımıza çıkıyor. Normalde işte 9 Mayıs'ta tabii bu oluyor fakat koronavirüs dolayısıyla ertelenmişti. E, bugün e, niyet... E, Putin'in güçte uzun uzun yıllar kalmasını sağlayacak referandumda tabii ki desteği arttırmak. Desteği arttırmanın ötesinde tabii ki önemli bir şey katılımı arttırmak. Çünkü Rusya'da şu an politikaya olan ilgi düştüğü için asıl mesele insanları sandık başına götürebilmek. Bu arada sanırım bu bahsettiğin şeyi sağlayabilmek için, hareketi sağlayabilmek için olsa gerek çok önemli bir bu referanduma madde eklenmiş. O da Aynen. evliliklerin heteroseksü heteroseksüel bir birliktelik olarak tanımlanması maddesi de var referandumda sadece hani 2036'ya başkanlığın uzatılması Tabii. ana sebep ama bir de böyle bir madde var. Bu Polonya seçimlerinde de çok gündeme gelmişti. Evet Özde çok haklısın, çok güzel bir şekilde burada hatırlattın, bunu ekledin. Çok önemli bu çünkü işte bütün mesele aslında bu. Yani muhafazakarlaştırarak toplumun işte belki normalde mesele etmeyeceği konuları büyük bir mesele haline getirip onu bir özellikle dini kullanarak tabii burada mesele yapıp Ondan sonra da bundan oy devşirmek, bundan politik destek devşirmeye çalışmak. Ya bakın işte e, milli değerlerimizi, ulusal değerlerimizi, dini değerlerimizi koruyor ama e, o, diyerek, dedirterek seçmenlere buradan destek almaya çalışmak. Yoksa ekonominin kötü gidiyor olması, sizin büyük sıkıntılar çekiyor olmanız, e, yani bu Rusya'da yaşanan korona kriziyle ilgili önemli işte e, ciddi kriz. Bütün bunları aslında veya yaşam standartınızla ilgili krizleri atlatmak. Yani Rusya'da ne yapıldı? İşte bol bol aslında bu tabii ki dış politika meseleleri kullanıldı. Ukrayna meselesi, işte ondan sonra Suriye'deki aslında müdahillik de büyük bir başarı öyküsü olarak anlatıldı. Ki Rusların çoğu işte Ukrayna konusundaki askeri müdahaleyi desteklerken Suriye konusunda daha ikircikli yaklaştılar. Ee, orada yani bizim ne işimiz var diye düşünenler de e, azımsanamayacak sayıda çıkıyordu. Ama şu aşamada yani e, baktığımızda e, bu sefer yani Putin gene istediğini alacak gibi gözüküyor araştırmalara baktığımızda. Yani e, katılım oranı düşük olmakla beraber e, katılanlar onaylayacak gibi duruyorlar. Bunun ama sebebi işte gerçekten Putin'e destektir ama işte muhalefetin yokluğu dolayısıyla çaresizliktir. Ama işte böyle Özdeş'in bahsettiği gibi muhafazakar politikalara arka çıkma kaygısıdır. Bir şekilde işte istediğini yapıyor evet Putin ve yapmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Ama tabii bu Rusya'ya ne getirir? Ee, önümüzdeki dönemlerde sadece işte korona krizi değil, aynı zamanda iklim krizinden bahsediyoruz hep ki Sibirya'da da malum hep konuşulduğu gibi sizlerin de konuştuğu gibi işte rekor dereceler ölçüldü malum ee, yani, ve yeryüzü tarihinde görülmemiş rekorlar kılıyor. Ben bir de şeyi eklemek istiyorum bu yani Rusya'nın e, Docevel'in haberine göre Rusya'nın ünlü blog yazarlarından Yuri Dud bu referandum için namussuzluk yorumunu yapmış 2036'ya kadar iktidarda kalmasının yolunu açan Putin'in. Ve 2008'de çekilmiş bir videosunu paylaşmış. Birçok politikacının aksine o zaman güç bağımlısı değilim ben diye konuşuyormuş. Ayrıca da 93'te devlet başkanı Boris Yeltsin döneminde kabul edilen anayasada değişikliğe gitmek gibi niyeti olmadığını da birçok kez tekrarladığını da altını çizerek söylemiş Onun için namussuzluk diyor yani post truth diye adlandırılan yani hakikat sonrası döneminde yalanların egemen olduğu bir durumun tipik bir örneği örneği de Rusya galiba ve Putin e ya şimdi tabi de... dikkat etmedi söyle... Çünkü basın e, muhalif basına yönelik cinayetler çok meşhur Rusya tabi burada Evet tabi e, bu şeyde tabi e... Putin'in bütün bu tutkusu kendisine sorulduğunda hiçbir zaman ortada olmadı. Güç tutkusu, iktidarda kalma tutkusu diyorum. Çünkü ona sorulduğunda gene bu ne olacak, hani nedir planlar diye hiçbir zaman söylemiyordu. Yani işte böyle bir niyeti olduğunu, güçte kalmakla ilgili. Hatta hakikaten o kadar bu konuda Ketum ve... E, renk vermeyen bir haldeydik. Gerçekten de e, koltuğu başkasına bırakabileceği spekülasyonları da yapılıyordu. Tabii ki öyle olmadı. Karşımıza şapkadan çıkan tavşan misali bu işte e, geliverdi referandum meselesi. Milleti öyle istiyordur. Bütün liderlerin ortak e, çıkaması bu oldu. Muhalefet bırakmasanız tabii ki o zaman yüzde ikiler beşlerde muhalefet e, karşımıza çıkarsa 20 yılın sonunda öyle bir muhalefet ortaya çıkarsa e, halkımız istiyordu. Çünkü politikada başka bir şey kalmıyor. Evet, bir ve, de bu e, referandumun birden fazla güne yayılmış olması e, meselesi üzerinde de duruyorlar. Yani sonuçlara göre de kontrolü artırabilecekler. Yani kontrolün neredeyse imkansız olduğuna ve yüksek manipülasyon olasılığına da dikkat çekilmiş gene Deutsche Welle'nin haberinde. Yani işte bu kadar. <gülüyor> evet ya şimdi bu aslında devasa bir de gövde gösterisinden bahsediyoruz. Tam işte korona krizi tam sayı 613 binmiş vaka sayısı olarak bu müthiş bir aslında sarsıcı rakam ve buna karşılık 110 milyon seçmen şimdi işte 1 Temmuz'a kadar işte zamanı uzatıldığı için yani böyle işte korona krizi e, ...sebebiyle e, bir süre, süreyi süreye yaymış oluyorlar. E, sözde alınan önünden bu. Tabii ki işte e, dezenfektanlar vesaireler e, gibi şeyler de var. Ama şimdiye kadar mesela e, Güney Kore bu seçim işinden en başarılı çıkan olabildi. Ama e, Rusya bunu başarabilecek mi? Bu bir. Bunu bilmiyoruz. O da çok da önemli değil herhalde. <gülüyor> bu noktada önemli olan şu oyu bir... E, Kazanabilmek. Onu bir yapalım yani diye. Zaten şimdi bu arada 67 yaşındaki Putin'in 2024'e kadar görev başında olacağını söyleyelim. Yani şimdi normal şartlar altında zaten 4 yıl daha görev başındaydı. Meselemiz o 2024 de yetmiyor. O 2036 olsun. Yetmiyor yetmiyor işte. Bu hırs mesele. Yani burada... E şu motivasyonlarımızı iklim krizi konusunda gö gösterseydik dünya olarak her türlü konuda gösterdiğimiz gereksiz konuda gösterilen motivasyonları şu an çok başka bir yerde olurduk. Ee, o ben çok... e, ben Önce... e, hırs derken yanıldığını düşünüyorum. Hizmet aşkıyla karıştırıyoruz. Hizmet aşkı pardon ya özür dilerim evet, gene yani. Evet, ben zaten. kötü niyetliyim. Kime diye sorayım. <gülüyor> Kime evet. Millet, Millete. Peki. Evet millete millet. tabi burada işte millet devlet ve devletin de kim olduğu devletle bütünleşme hali yaşanıyor. Bu anlamda ben her zaman Putin'in popülist liderlerden farklı bir yere koydum. Putin'de hep popülist olarak adlandıranlar çok sık oldu fakat bazı tabi popülist liderlerin yaklaşımları veya politikaların yaklaşımlarını Putin'de görsek de burada bambaşka bir devletçilik, bambaşka bir Yekpare bir aslında milleti kendiyle, kendi zümresiyle daha çok diyelim bütün haline getirme durumu söz konusu. Bu aslında klasik o bildiğimiz gerçekten de eski yönetimleri çok andırıyor bütün o krallıkları vesaireyi. Biraz konulara ee, daha çok ayrıca, Biraz lokal olarak bakacak olursak biraz da Yozef Bisaryonovich Stalin'i de hatırlatmıyor değil doğrusu. E, bu arada hayranıdır kendisi <gülüyor> Evet. Tabii Tabii <evet. gülüyor> yani krallıklara o kadar uzağa gitmeden de bunu Rusya içinde çözebiliriz belki. E, de bir, e... Lenin karşıtı Stalin hayranı olduğu biliniyordu. E, revizyon var tabi Rusya'da bu 20 yılda neler oldu. Bir günde e, bir şeyler olmadı elbette. E, tarih yeniden bir anlamda yazılmış oldu. E, tabi şeyi de anlamak lazım. E, Rusya'nın atlattığı badireler e, Rus halkının çok büyük sıkıntılar. Yani sıkıntı üstüne sıkıntı. İkinci Dünya Savaşı ayrı. E, Sovyetler Birliği'nde birçok başarıyla beraber aynı zamanda birçok sıkıntı da bir arada. O da... E, Evet. ya bir, bir, bir, bir, Hem dünyanın süper gücü gerçekten olabiliyor birçok alanda çok ileri ve e, politik olarak da e, hakikaten e, önemli şeylere imza atılıyor ama öne, aynı zamanda büyük büyük e, kıyımların büyük insan hakları ihlallerinde olduğu bambaşka e, bir zor dönem. E, üstüne ondan sonra o süper güçlükten e, çöküşe. E, Yeltsin dönemi vesaire bir aklınıza gelsin veya bütün o geçiş dönemi onun yaşandığı sancılar birden dünyanın bir anlamda dalga geçtiği bir e, sefillik noktasına düşüş. Ve Putin tabii ki ve Putin anlayışı bunlardan sonra iktidara gelebildi. Yani o bir toparlanma sembolü gibi oldu. Gerçek bir toparlanma mı? Elbette ki hayır. Rusya bütün bu birikimiyle nerelerde olabilirdi? Bambaşka politikalar. tabi hep bunu düşünmek lazım yani e, meselemiz bu tip liderliklerde aslında başardıkları toparladıkları şeyler vesaire gibi bazen gündeme geliyor kendilerini savunanlar tarafından tabii ki. Ama burada bakılması gereken bence o toplumların birikimleriyle veya yapabilecekleri kapasiteyle nereye e, nerede oldukları ve nerede olabileceklerini bir tahayyül etmek. Bunu kendimiz için de tabi ki Türkiye olarak yapabiliriz herhalde. Ee, Tabi şimdi burada e, Levada'nın e, Rusya'nın en güvenilir kamuoyu araştırmalarını yapan Levada'nın e, çalışmalarına baktığımızda Putin'in desteğinin o her zaman işte 70'ler 80'ler e, civarında seyretmiş olan hatta yani 90'lara neredeyse ulaşan desteğin şimdi bugünlerde %59 civarında olduğunu görüyoruz. %59 size çok yüksek gelebilir. Genelde birçok ülkeye göre de yüksek. Mesela Türkiye'de şu an %50'lerden bahsediyoruz öyle diyelim. En popüler liderler %50'ler civarındalar. %46, %47, %48 gibi rakamlarla ilk 5'e giriyorsunuz öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de %50 ve %40 arasında değişiyor en popüler 5 politikacının reytingi. E şimdi Rusya'da bakıyorsunuz bu %59 bu çok... Müthiş bir, bir başarı gibi gözüküyor ama tabii Putin çerçevesinde değil. Gerçekten de Rusya'da muhalefet yok. Bunu hiç unutmayalım. Yani Türkiye'de muhalefet yok diye şikayet edeceği olabiliriz ama bir muhalif damar ve muhalefet partileri damarı var. E, CHP'nin, e, HDP'nin, İYİ Parti'nin e, ulaşabildiği rakamlar Rusya için, Rusya'daki partiler için hayal. E, şu an için özellikle. Çünkü iyice düştü çünkü. Bunu hiç unutmayalım. Macaristan'da da benzer bir durum söz konusu Rusya yla. Muhalefeti hiç göremiyoruz ortada yani yüzde onlu rakamlara çok zor ulaşıyorlar öyle söyleyeyim. E şimdi evet. bu durumda e, tabi bu e, anayasa referandumu da e, bir şekilde geçer gibime geliyor. E, tabii dünya korona e, krizlerini yaşadıktan sonra artık e, hiçbir şeye olmaz olmaz deme <gülüyor> asla deme bir şey için durumundayız ee, muhakkak olur ee, gene de bir şey payı bırakayım hata payı ama e, katılım ne olacak işte dediğim gibi en önemlisi bu çünkü geçmiş seçimlerde yüzde 50'nin altına düşmesi durumları riskleri sık sık gündeme geldi Rusya'da o da meşruiyet krizi getiriyor tabi meşruiyet krizi nasıl yansıyor tabi o başka e, tartışılır yani nasıl etkiliyor Putin hala işte görevde ama e, tabii ki bir e, toplumsal buhran, bir e, siyasi buhran da yaratıyor. E, bu arada tabii geçmiş merakımız derken e, malum Bellini'nin po portresi Fatih e, konusu gene gündemdeydi. Evet, evet onu konuşamadık bizde iyi oldu açtığın ee, bir, birkaç evet. dümleyle de özetlesek çok ben iyi Ben aslında olur. o konuya değinmeyecektim fakat e, bir boşluğunu hissettim o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu konuyu nasıl es geçersiniz sizi çok ayıplıyorum. <gülüyor> Halbuki açık radyoyu alıp açık radyoya asmalıydık. Ben konuyu es geçtim ama orada açık arttırmaya katılıp değil mi? Şimdi evet. şaka bir yana tabii ki e, yani tarihi eserlere böyle e, sanat eserlerine ilgi gösterilmesi ve hele ki tarihin iyi bilinmesi ve tarihe ilgi gösterilmesi çok güzel bir şey. Fakat <gülüyor> ama biraz fazla tarih saplantımız yok mu acaba diyeceğim. Şimdi Türkiye'de herhalde hiçbir zaman... Bu kadar e, geçmişte yaşanması her bakımdan, her kesimde, her biçimde olmamıştı. Bugünden kaçmak için herhalde biraz da bu yöntem. E, elbette ki işte dedik popülist politikacılar zaten bunu hep geçmişi kullanıyorlar. E, programlarımızda hep bunları konuştuk. E çünkü ne oluyor? Geçmişi e, yeniden bir plastik cerrahiden geçmiş halde, rekonstrüktif halde e, seçmenlerin önüne koyarsanız... Ee, ...çok başka böyle değişik değişik kendiyle gurur duyacak milliyetçi öğeler böyle yepyeni biçimde üretiliyor. Hem de tam da iktidarların işine yarayacak şekilde üretiliyor. E şimdi yıllar yıllar yıllardır bu fetih konusu büyüdü büyüdü büyüdü. Fetih bir de yani hani ya İstanbul'un evet. alınması böyle büyük bir ele geçi zaptı. Tamam iyi güzel bu konulara da ilgi olsun böyle e, konudaki milliyetçiliğe de bir şey demeyelim hadi. Ama e, şimdi herkesin bunu bu kadar sahiplenmesi ve e, bu kadar bir gurur vesilesi olması bana biraz düşündürücü geliyor. E, keşke bugüne de biraz odaklansak, bugünün sorunlarına, hele de geleceğe odaklansak, bunu başarabilsek. Yani geleceğin çok büyük sorunları var, çözülmemiş. E, ve e, bu hafta işte e, Financial Times'ta çıktı ama bir sürü bir sürü başka yerde de var. Financial Times'i biraz grafikli falan olarak çıktığı için söylüyorum. Dünya genelinde hava kirliliğinin artışı tüm bu korona evet. sonrasında. E yani burada tabii müthiş ürkütücü bir tablo karşımıza çıkıyor. Biz gene tam gaz, tam lafı da oysa, o kirli çevreye hiçbir şekilde önem vermeyen, iklim krizini göz ardı eden hallerimize dünya olarak gidiyor böyle kökleyip gazın sonuna kadar bir başladık. E, bütün bunlar varken gidip de gene yani Fatih'in portresi gene gidip de e, bütün bu konuların e, gündeme geliyor olması beni çok tarsıyor ve düşündürüyor. Bilmiyorum siz e, ne dersiniz? E, yani ben olayın da ne olduğunu bir cümleyle özetleyeyim. Yani ressam Resulam ile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç... Fatih Sultan Mehmet'e ait portreden özel koleksiyondaki tek örnek Londra'da yapılan açık arttırmada satıldı. 935 bin tane yaklaşık 8 milyon Türk lirası ödenerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı ve özel bir de sergile, müzede sergilenecekmiş affedersiniz burada ilginç olan birkaç nokta var senin değindiklerin indiklerin tabii ama bir de ilaveten Anadolu ajansı bunu haber yapmış ve işte portedeki ikinci kişinin gizemi konusunda da konuşulmuş Sultan James Sultan Fifth Bayezid diye yani. dedik odu ya üç şehzadeden biri ama tam da belli değil işte. Yok işte kesin değil deniyor. Yani. Mübhemmiş. Fakat asıl Anadolu Ajansı İBB'nin yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın alındığını yazmamış. <gülüyor> Sonradan ikinci evet. habere eklemiş İBB'nin adını Artık partizanlığın doğru sayılabilir evet. herhalde. Portrenin satın alındığı <gülüyor> ve İstanbul'a geleceği yazılmış ama kimin satın aldığını yer vermemiş. <gülüyor> Böyle <gülüyor> ilginç bir şey. Evet. Şimdi ee, bir... o Fatih portresi olduğu konusunda bir şey yok ama yani. <gülüyor> ee, yanındakinin Fatih... kim olduğu tartışması. Ama yani şu da ilginç değil mi? Nasıl çıktı? Hani yani çünkü açıklamada deniyor ki Belli'ni işte 15. 1400'lerin sonuna doğru İstanbul'a davet ediliyorsa sarayda bu resmi yapıyor. O ne? zaman hani bu resim nasıl çıktı diye bir de bir mesele var da göremedim. Yani açıklayıcı, doyurucu bir Açıklama sadece benzer soruyu soranlar da var. Yani. Ee, Dolayısıyla çalınan şey, bir şey mi geri getirildi, para verilip hani e, böyle bir şeyden sözdü. Neyse. Yok. <gülüyor> Şeyde tabi yani ben e, Fatih olduğu konusunda tartışma yok en azından diyorum. Yani ayırdığımızda şimdi şey yan şey yok yani. O o o yani <gülüyor> bu arada. <gülüyor> evet. En azından bunu diyebiliriz. Şimdi de, <gülüyor> ya tarih kişiliklere de ilgi gösterilsin. Tabii ki bu sanat eserlerine de gösterilsin. Ayrıca bu zaten yani bütün bu bahsettikleriniz yani bu ıı, komediye dönen tartışma. Şimdi bunu eğer ki e, bir başka politik görüş, iktidara yakın bir alsaydı, bir taraf alsaydı neler olurdu vesaireydi onlar açığa mı düştü, akıllarına mı gelmedi artık paramız mı yok bilemiyorum yani. Neyse. Ee, bu soruları açıkta bırakıyorum. Belki de birbirleriyle açık arttırmada. Onu da bilmiyorum. <gülüyor> Şaka yapayım. O Çok spekülatif oldu. Tamam bunlar iyi. Güzel. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunu böyle bir şey yapmış. Tamam. Ee, bir Aslında bu sağ politikaların çıkışıdır hakikaten de. Yani e, burada sağ politikalar bizde sol diye bir şeyin kalmadığında resmidir. Asıl bence burada müzayede de <gülüyor> satın alınan bu. Yani Bilmiyorum. Şimdi eleştiriler vesaireler haksız şeyler de yapmak istemiyorum ama bence genel olarak baktığımızda fetih mantığı demek ki artık tamamen tutmuş. Neyse hadi bunu da bırakıyoruz. Evet. Ama buradaki bence asıl meselemiz zamanımızı da tamamlarken hakikaten ben, keşke evet. bu portreye harcanan paralar kadar paralarda biraz şu iklim krizine harcansa desek ki evet. belediyelerimiz Desek ki iktidarlarımız, ya biz bu işe kafaya taktık, ee, Türkiye'yi işte e, iklim krizini mesela Mesele fethiyse biz bunun üstesinden geleceğiz. Evet, ee, bisiklet bakalım. yolları yapacağız her tarafa otoyollar yerine ee, ve yeni, Daha taksi, neler neler? yeni taksiler şey almak yapsın. yerine bir de şey, o şey. bisiklet <gülüyor> ve trotinet al, alabiliriz filan diyebilirlerdi. Gerçi vapurların da fiyatında indirim 5 kuruş olacak şekilde belli saatlerde evet. 31 Ağustos'a kadar 2020'ye kadar onla 16 arasında fiyatları indirmişler. Böyle de vapur kullanımının iyi olduğunu da düşünebiliriz belki bu haberler babında. Elbette çok daha fazlasını da bekliyoruz. Bekliyoruz evet aynen. Süreyi, geleceğin portresinde satın alsınlar artık evet anne o çok iyi laf oldu <gülüyor> büyük oldu Bununla kapatabiliriz evet. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler 40 Teşekkür yılda bir de. duran saat gibi gösterdim tam burada bırakalım <gülüyor> <sonra> konuyu <gülüyor> görüşmek üzere görüşmek üzere Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Alp Ulaga ile Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, öncelikle tabii çok bir uzun bir zaman sonra Liverpool'un Premier Lig'de İngiltere'de şampiyon olduğunu o haberle başlayalım. Son dakika haberi sayılmaz ama yani taze, son saatler haberi. Evet, son taze haber. Son saatler haberi sayılabilir. Dün ben hem maçı hem sonraki kutlamaları, röportajları da biraz izledim. Gerçekten de Liverpool 30 yıl sonra İngiltere'de şampiyon oldu. Hatta son şampiyon olduğunda ligin ismi Premier League bile değildi İngiltere'de. O zaman futbol ligin parçası olan First Division yani birincilikte Lig'de şampiyon olmuştu. En üst ligin adı First Division'dı. O son şampiyonluktan iki yıl sonra en üst ligdeki kulüpler ayrılıp yeni bir organizasyon kurdular Premier Lig diye. Yeni bir tüzel kişilik oluşturdular ama o Premier Lig'de hiç şampiyonu yoktu Liverpool'un. Yani bir Manchester United devrine girmişti Premier Lig. Yani uzun bir süre zaten çok başarılı değildi. Sonra da böyle İkinci oldu hatta işte şampiyonluğa yakın olup son haftalarda kaçırdığı birkaç sezon da oldu Liverpool'un ama bu sezon hiç böyle tartışmalara gerek bırakmayacak şekilde puan farkını ilk haftalardan itibaren açarak ilerlemeye başladılar. Üst üste sanıyorum 18 maç kazandılar ve bu koronavirüs arasından önce de 20, yanılmıyorsam 23 puanlık maç fazlasıyla 23 puanlık bir fark söz konusuydu. Ee, geçen hafta sonu Everton beraberliğinden sonra Liverpool çarşamba akşamı kazandı ve dün en yakın rakipleri Manchester City'nin Londra'da Chelsea yapacağı maçı beklemeye başladı. Ee, Chelsea'de City 2-1 yenince Liverpool şampiyonunu ilan etmiş oldu. Ee, gerçekten 30 yıllık büyük bir ara herhalde eski Liverpool e efsaneleriyle de Oyuncu, antrenör olarak nam salmış bazı Liverpool'larla da konuşuldu. Yani 1990'da kimse Liverpool'un herhalde 30 yıl bekleyeceğini, yine bir şampiyonluk için 30 yıl bekleyeceğini düşünmüyordu. Çünkü dün tekrar baktım 1972 ile 90 arası yani 18 yılda, 18 sezonda 11 şampiyonluk kazanmışlar o dönemde. Yani bir hani iki yıl da bir bile değil daha sık. Üç, üst üste 3 şampiyonlukları var kimi dönemde. Kimse tahmin etmemiştir gerçekten. Uzun bir ara. Çok uzun bir ara oldu Liverpool için. Evet. 1990 1989-90 sonuncusu değil mi? Evet. Sezon sezon evet son şampiyonluk evet. orada. Yani düşünün daha Sovyetler Birliği var. <gülüyor> Nelson Mandela hapiste. Ee, işte Stefan takımdaki şu an Liverpool takımdaki oyuncuların sadece 4'ü hayattaymış. 1990 yılında. Yani gerekli kalanlar evet. hiç doğmamış bile. O hayatta olanlar da herhalde işte çok küçük çocuk ya da bebek. en Herhalde en yaşlısı 2-3 yaşındadır. Gerçekten uzun bir ara. Bu arada daha maç bitmeden aşağı yukarı maç bitmeden dediğim Londra'daki Chelsea Manchester City maçı bitmeden bazı taraftarlar Liverpool'un Stady Anfield Road'un Civarına geldiler, birkaç takakala yani bir saat içinde de stadın civarı tıklım tıklımdı. Ee, maalesef, maalesef. o evet, da çünkü... çok ürkütücü tabi, evet. evet. Yani ne bir sosyal mesafe vardı, ne bir maske, işte elde içkiler, sigaralar, tıklım tıkış bir e, ortam söz konusuydu. Kaça kadar devam etti bilmiyorum. Ki daha günler öncesinden uyarılar yapılmıştı, hem hükümet hem belediye tarafından. E, Jurgen Klopp da Liverpool Teknik sektörü bununla ilgili video yayınlamıştı daha önce dün maç sonu yaptığı bağlantılarda da televizyon bağlantılarında tekrarladı ama taraftarların en azından bir kısmını pek ikna edememiş gözüküyor çünkü işte, 30 yıllık beklentinin de etkisiyle e, baya bir kutlama oldu stat etrafında şehrin diğer bölgelerini bilmiyorum Tabii. Böyle bir sıkıntı var. Umarım bir soruna yol açmaz. Evet. Bu çok düşündürücü de bir şey. Çünkü yani bayağı ciddi bir yükselişte dönemine de tekrar geçmiş durumda. Britanya, İngiltere falan. Bayağı problem olarak ele alınıyor. Tedbirler falan konusunda. Dolayısıyla kaygı verici bir gelişme bu. Yani Londra Belediye Başkanı yaklaşık iki ay önce böyle bir talepte bulunmuştu. Özellikle Everton Liverpool maçıyla yani bir önceki haftanın maçıyla ilgili. Yani Liverpool'da oynanmasın maç. Korkusu şu yani maç sonu maç seyircisiz de olsa maç sonunda seyircilerin stat etrafına gelip kutlama yapacağı endişesi taşıyordu. Nitekim yani, tamamen gerçekleşmiş. Ama maçın oynanmasına bile gerek yok işte. Yani Liverpool'un maçının olmadığı bir akşamdan bahsediyoruz. Evet. Ee, ne yaparsa yapsın eee şey olmadı e, engelleyemedi hatta polis dağıtılacak diye uyarmıştı hükümet bir polis müdahalesi ben görmemiştim gece geç saatte kadar evet bu da öyle ayrı bir şey ee, bu tabi şeyden bahsederken bir de e, ko korona virüsünden bahsederken bir de sporla ilgili başka bir şey bugün e, Konya Spor'la oynayacak olan Beşiktaş'ta, Beşiktaş Futbol Kulübü'nde iki futbolcunun COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmış. Bu da ayrı bir... Çok acayip bir haber çünkü testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır gibi son derece güven verici bir ifade var. Fakat futbolcuların adları verilmiyor. Bu <gülüyor> da evet yani açıklamıyorlar bu İngiltere'de de oldu yani son birkaç haftada iki, iki set test yapılıyor takımlara son birkaç testte birer, birer ikişer pozitif sonuç var ama yani hangi oyuncular olduğunu öğrenemedik mesela açıklamadılar e, benzer bir durum ama şimdi Beşiktaş'ta iki oyuncu pozitif e, herhalde hafta boyunca antrenman var diğer oyuncular onlarla temas etti muhtemelen yani nasıl önlem olacak bilmiyorum. Elbette yani çıkan iki oyuncuyu herhalde belirtileri yoktur diye düşünüyorum. Ayrılacaklar. Muhtemelen tabii sahaya çıkarmayacaklar. Podi... tabi protokole göre idmana çıkmayacaklar herhalde. Bir haftaydı galiba. Ee, karantina süreçleri. Evet, Orada bir hafta onlar ama. Bir hafta çeye çıkmayacak. İdmana, maça çıkmayacak. Yani bir daha <gülüyor> testlere de bakmak lazım. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu tabi onları ayıklayacağız gibi bir ifade kullanmıştı çıkarsa biz yolumuza devam edeceğiz diye gayet kararlıyız diye ligleri açma konusunda açıklama yaparken demek ki onları da ay ayırıp ayıklayacaklar şimdi Beşiktaşlı. Diğer futbolcular buna ne diyecek bilmiyorum birlikte antrenman yaptıkları. Ama Rusya'da geçen hafta de. böyle bir hadise olmuştu değil mi? Bir takımda Tabii. 12 oyuncu da birden şey Tabii. çıktı. Tabii o, e, o daha e, da ilginç vaka. oldu. Rostov, evet o Rostov, çok ilginçti Rostov gerçekten. Takımı. <gülüyor> Rostov takımında sanıyorum kaç oyuncu da çıktı? Yani sayı yüksek. E, 12 sanıyorum oyuncuydu diye... zaten çıkamadılar evet. o yüzden. Şey, i̇ptal edilmesi için başvurdular. Kabul edilmedi. Tabii. Onlar da Tabii. işte 17 yaş takımıyla çıktılar. Tabii genç takımla e, çıktılar e, maçı. Maçta 10'a e, bir sonuçlandı yani. evet. Federasyon da Artemi kabul etmemiş. Yani takım ortada yok. Genç çocuklarla çıktılar. Takımın 17 yaşındaki kalecisi kalesine galiba 41 şut geldi. 14 kurtarış mı ne yaptı? Maçın oyuncusu seçildi çocuk. Evet, 10 <gülüyor> tanesinde on... yedi tabii bir yandan. 10 <gülüyor> gol yemesine rağmen maçın evet. oyuncusu seçildi. Çünkü kurtarış sayısında Rusya Ligi'nin rekorunu kırmış. Penaltı <gülüyor> dahil Böyle. Evet, evet, bir de penaltı kurtardı. Absolutite rekorunu da e, Zorluyorlar e, böylece e, Türkiye'de Akisar'da oldu asıl Ya bir ligde bir alt ligde Akisar'da teknik direktör Yılmaz Vural Bazı oyuncular Baya en yani, öyle bir iki de değil Daha fazla şeyde çıktı e, Futbolcu da ve teknik direktörü de çıktı Mesela test sonucu pozitif yani, Tam anlamıyla Futbol dünyasından izole edilmiş değil Evet Onları ayıklar yolumuza devam ederiz. Futbol Federasyonu Başkanı'nın söylediği gibi. Peki. E, o zaman şimdi başka bir e, spor haberine geçiyoruz değil mi? Şu Türkiye Vuşu Federasyonu. İlginç. Hatta dinleyeceğimiz bizim bir kısmı şöyle diyecektir. Ne federasyonu? Türkiye Vuşu Federasyonu. Evet Vuşu, Çin biz Bir döviz sporu. Son yani dünyadaki büyüklüğünü çok bilmiyorum. Bir olimpik spor değil. Ee, ama uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin olimpik kabul ettiği bir spor dalı. Yani e, olimpiyatta olmayıp olimpiyat komitesi tarafından tanınan bazı spor dalları var sanıyorum. E, olimpiyat takılığın üzerine böyle bir e, 15-20 spor dalı daha var. Onlardan biri. Ama hiç olimpiyatlarda bugüne kadar yer almadı. Türkiye'de de e, belli ki bu bir Federasyon değil, bir aile federasyonu çünkü Vushi federasyonu başkanı Abdurrahman Aküs ailesine federasyon kurmuş anlıyoruz ki bu bir gün gazetesi bu hafta Pazartesi itibaren Eren Tutel sanıyorum muhabir üst üste haberler yaparak bu Vushi federasyonu federasyonunda Vushi federasyondaki skandalları ortaya çıkardı bir kere federasyon başkanı kendi başkan olmakla birlikte aynı zamanda hakemlik yapıyor ama mesela çocukları sporcu ama kızı Elif Akgüz hem sporcu hem hakem. Karısı Fatma Akgüz mesela hakem ee, ama Tai dalında yarışıyor tek sporcu şampiyon oluyor ama o yarışmanın hakemi aynı zamanda. Mesela böyle garip bir ilişkiler kurulmuş ee, hatta bugünkü son haber Avrupa Vuşu Federasyonu'na bağlıymış. Bir, yanda, bir yandan Türkiye Vuşi Federasyonu yedi ülkeyi toplayıp Antalya'da böyle bir korsan federasyonu oluşturmaya kalkmış Abdurrahman Aküs. Avrupa Vuşi Federasyonu bu sebeple Türkiye'nin üyeliğini askıya aldı. Şimdilik bir de korsan yani... federasyonu kuruyor alternatif. <gülüyor> <gülüyor> bütün bunların doğru olmadığını söylemişler. Bir günü yalanlamışlar ama dava filan yok. Ee, şöyle olmuş. Yani federasyon hakkındaki iddialar e, konusunda şey demiş. Sizin derdiniz başörtüsü. Biz başörtülü insanı dünya şampiyonu yaptık ve dünya böylece karşımıza geçti diye açıklamış. Yani çünkü Abdurrahman Arküzün yani Vuşu Federasyonu başkan vekili onun eşi ve aynı zamanda ulusal takım antrenörü olan Fatma Akyüz yani başörtülüymüş aynı zamanda. Dünya şampiyonu mu olmuş ki bu arada gerçekten? Evet öyle diyor. <gülüyor> i̇şte şimdi bu Kendin... öz özellikle olimpik olmayan spor dallarında şimdi şöyle bir sorun oldu Türkiye'de. Bu medya yavaş yavaş eridiği için bundan en çok etkilenen alanlardan biri de spor medyası oldu. Yani ee, özellikle basının, gazetelerin çok kuvvetli olduğu dönemde 80'ler, 90'larda hala öyle. Bu futbol dışı, basketbol dışı, voleybol dışı diyelim çünkü onların hep bir muhabiri, editörü vardı. Ama diğer spor dallarıyla da ilgili çok iyi muhabirler vardı özellikle Ankara'da. Bunlar federasyonları takip eder, yönetimlikleri iyi bilir. Böyle bir böyle bir skandal bir olay olduğunda pek kaçmazdı gözden. Şimdi tabii gazetelerin spor servisleri kuşa döndü. Yani büyük gazetelerin bile, yani satışlar düştükçe artık yok olmanın eşiğine geldikçe, yani bu e, futbol tamam elbette, işte biraz basketbol, diğer spor dallarıyla ilgilenen, o dalları bilen, takip eden kimse yok. E, ve şöyle oluyor, sadece bunu bu işi için söylemiyorum, bu işte tekvando için, eskirim için, cimnastik için, hepsi için geçerli. Uluslararası turnuvalara gidiliyor, ama mesela Türkiye'den hiç yani basın mensubu olmuyor, Anadolu Ajansı bile olmuyor artık. Federasyonlar sonuçlarını kendi servis ediyorlar. Haberlerini de kendi servis ediyorlar. Ee, şeyin de işine geliyor. Şimdiki işte dijital medyanın ya da yazılı medyanın işine geliyor. O haber geldi, hazır gidiyor, paylaşıyorlar. Federasyonda şöyle işine geliyor. Bütün haber akışını kendileri kontrol ediyorlar. Yani hep iyi haber tabii. İşte Bimlemle turnuvasında madalya kazanıldı ama o turnuva nedir? Kim katılmış çünkü bir Avrupa şampiyonası değil mesela, dünya şampiyonası değil. İşte Dubai'deki binlemne Grand Prix'sinde sporcularımızdan dört madalya. Ya kim katıldı, kaç kişi var falan hiç bilmiyoruz. Uluslararası büyük başarı diye haber oluyor. Ee, hele bir de olimpik olmayan bir spor dalıysa iyice gözden ırak. Yani sorgulanmayan bir federasyonu, işte güya başarılar elde eden bir yapısı var orada. Ama e, bir de şey var yani şimdi çok ilginç haberler hakikaten toplu olarak bakıldığı zaman Tabii. yani Federasyon Başkanı'nın kızı turnuvaya hem hakem hem sporcu oluyor hem de annesinin de hakemliğiyle şampiyon oluyor. Ayrıca Federasyon As Başkanı'nın yeğeni serisini bile tamamlayamadan teyzesinin de aralarında bulunduğu hakemlerce şampiyon ilan ediliyor ayrı haberler bunlar. Ee, Wushu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz'ün seçimlerde Binali Yıldırım'ın propagandasını yapmış olduğu bir ayrı haber ve e, şey de ilginç mesela kendi talimatına göre e, Türkiye Vuşu Federasyonu'nun belirlediği talimata göre zaten Fatma Akyüz'ün mesela turnuvalara sporcu olarak katılmasını yasaklıyor çünkü kendi branşında spor kulüplerinde faal antrenör olmamak şartı var e bendi 7. maddenin E bendi. Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak, kesinlikle sporcu çalıştırıcı durumunda olmamak. Oysa aynı turnuvaya hem hakem hem sporcu, aktif sporcu ve antrenör olarak katılınca tabi bütün pek çok kuralı birden ihlal ettiği ortaya çıkıyor. Yani dünya çapında bir skandal de sayılabilir herhalde. Zaten bir günü yaptığı bütün bu haberlere itiraz da etmemişler. Ama Aslında sorarak... etmişler. itiraz ediyor. Olur mu öyle yani, şey diyor. Shu Kung Fu bir aile sporudur demiş <gülüyor> federasyon. Siz nasıl bilmezsiniz diyor. Hayır e, şey olarak itiraz ediyor. Aba falan açmıyorlar. <gülüyor> bir de e, siyonizm bize saldırıyor demişler. Evet, yani Dünya siyonizmi siyonizm... iş birliği, e, yaparak e, Tabii bir, bize saldırmaktadır diyor. Sanıyorum ilk haber üzerine bir açıklama yaptılar ve si bu bütün itiraz edenleri işte haber yapanları, e, federasyonu suçlayanları siyonizmle suçladılar yani seçilmiş iktidarları gayrimeşru yöntemlerle darbelerle devirip kendi menfaat imparatorluklarını dünya siyonizmle işbirliği yaparak kurmaktadır bize bu şeyleri yapan bu haberleri yapanlar amaçları diye federasyon açıklamasında geçiyor bu cümle. İyi bir karma bir hani dünyayı yöneten dört aile falan var onları eklemeyi oturmuşlar yani. İşte hani masonluk dünyayı yöneten dört aile böyle ne vardır hep korkunç bir açıklama zaten geçen kelimeler haberi yapan için gasp, şantaj, zimmet, dolandırıcılıktan cili bulunan, daha da vahimi aynı zamanda vatan satan, hain örgütün gönüllü militanı bu miptezerler diyor. Bu arada çetedir bunlar. Global bir çete diyor. Yani federasyon açıklaması bu. Evet. Orada yani. Tabii bu arada e, bu bir gün bu haberleri yaptı Son bir haftada ama Mart ayında Independent Türkiye'de aslında ilk şey yakalamıştı. E, bu arada bu federasyonla ilgili eski suçlamalar da var ama hani son birkaç aydan bahsediyoruz. Mart ayında Independent Türkiye'de Ali Kemal Erdem bir e, haber yakalamıştı. E, e, Sadık Pehlivan, 25 yaşındaki Vuşu sporcusu, o federasyon aleyhine dava açmıştı o zaman. E, independent onun peşine düşmüş. Çünkü Sadık Pehlivan da mesepçilikten şikayetçi. E, 2015'ten beri Vuşu, vuşu sporcusu e, sporculuğun iki kamplarda şey yapıyor. Feda federasyon başkan vekilliği. O zaman başkan galiba. Bir başkanlık var, vekillik var. Bu da bir karışık durum ee, 2017'deki kampta namaz kılmadığı için Sadık Pehlivan'a kafir diye bulunuyor sporcusun hmm. Abdurrahman Akgüs ee, ve Alevi olduğu için Alevi olduğu gerektiğini Sadık Pehlivan'ı sindirmeye çalışıyorlar o da en sonunda dava açıyor yani önce cimer şikayette bulunuyor ee, dosyalar istenmiş ama çok ilgininilmemiş dosyalarla o da evet. dava açmış bunun üzerine. Ama şunu anlatalım. Abdurrahman Akgüz'ün ilginç bir geçmişi var. Bu eski Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yakındaki koruma grubu. Sakaryalılar grubunun bir hmm. yani Necmettin Erbakan'ın yakın korumalarında Abdurrahman Akgüz. Oğlunun ismi de zaten Necmettin Erbakan Akgüz. Hmm. O da sporcu. Yani böyle bir... Tabii aile boyu onlar sporcu. Evet. Yani 20 yıl <gülüyor> 25 yıl önceye giden bir Siyasi bağ var işin içinde. E aile ee, sporu diyor zaten. Evet. <gülüyor> e, e, ailece yerleşmişler bu spor dalına. Yani malum bu döviz sporlarının ayrı bir endüstrisi, ayrı bir ekonomisi vardır evet, mesela. Evet. Birçok spor dalında belki olmaz. Özellikle e, Tekland olması lazım. Ben arada Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcu rakamlarına bakıyorum. Mesela 2000 sporcu katılıyor mesela. Teklándo Türkiye Şampiyonası'na. Bu ee, şudaki baktım sporcu sayılarına. Abdurrahman Arkuz açıklamış 30 bini aktif 90 bin sporcumuz var demiş galiba geçen sene. Ee, ama şey diyor o açıklamada dünyada Hı. 600 milyon kişi yapıyor bu sporu diyor. Ama dünya nüfusu da 30 30 miller. dünya Ç 30 çin milyar. Tüm nüfusunu yerde <gülüyor> yani to top yeğün şey. Ya böyle kung bu, diye alıyor zannediyorum. Şeyler bayılır bu. Ee, böyle bir bilgisi olmayan muhabir yakaladığında tüm şeyler bayılır federasyon başkaları. Dünyada 800 milyon kişi işte jimnastik yapıyor. İşte 1.2 milyar kişi eee atletizm yapıyor. Yani, yüzüyor böyle bir şey. yani <gülüyor> yüzüyor ama yani tabii ki yüzüyorlar belki milyar kişi <gülüyor> bu arada yani, bu fırsatı e, bulmuşken ben de bir açıklama yapayım. Eee Arbu Arbu kuruldu. Arvo ee, ve ilk Sunu Açık Radyo Uş fede Federasyonu kuruldu ve ilk yarışmalar tamamlandı. Özde şampiyon oldu. <gülüyor> Abim ailem işin içinde yok nasıl olacak? <gülüyor> Onları da katmam lazım. <gülüyor> Ailetim büyük, büyük büyük aileyiz Açık Radyo. <gülüyor> tamam tamam oluruz o. Zaman. Tabii aile değil eştos konteynerinden artık <gülüyor> idare edeceğiz onu. <gülüyor> yani aynı soyadta Açık Radyo. Programcıları falan varsa onlara aile falan diye şey yaparız. <gülüyor> Yut, yuttururuz. Yurt yani, dışına böyle... falan giden bu arada bu işte sporculardan falan para alıyorlarmış. Evet. federasyona işte yurt dışına çıkmak Para veriyorsunuz. Sponsorlar ayrı. Sadece tabii, bayağı kendi bir şey ailesini, var orada. Kendi ailesini kayırmak değil. Ciddi bir rantavar işin içinde tamam. bir uluslararası yarışmalara giden sporculardan yarışma başına 5-6 bin lira para alıp sen kendi sponsorunda oluyorsun diye böyle saçma bir Sistem kurmak. İkincisi bu işte uluslararası turnuva düzenleyip Türkiye şampiyonasını kendi başkan söylemiş. Biz en lüks otellerde yapıyoruz demiş şampiyonları. E bu zaten sporcu ya da sporcu ailesi kazıklamanın en güzel yoludur. Tabii, dünya şampiyonu değil. yaptık dediği de bu o zaman. Tamamen yanılıyorsunuz fedakarlıklarıyla, cefakârlıklarıyla üstün hizmetleri ve başarılarıyla Wushu Kung Fu sporunda, Türk ve Dünya sporunda Akgüze ailesi dünya çapında öncü örnek bir ailedir. Açıklama böyle aynı. Hı. Biz dünya siyonizmiyle ile işbirliği yapanlar olarak o zaman e, bu haberleri çekiliyoruz. Evet, yani e, federasyonu yönetirken yaptıkları yönetmelik ihlalleri, kural ihlalleri bir yana bir kere mali yolsuzluk var belli ki tehdit ayrımcılık bunlar da var yani bir sürü konuda soruşturulması lazım ama yok yani bu bu yeni bir olay değil uzun yıllardır şümen alt edilmiş şimdi bu olay üzerine bilmiyorum bir soruşturma açılacak mı yani derhal herhalde görevden çektirilmesi lazım bir de uluslararası nasıl çıktı işte Avrupa Vuruşu Federasyonu üyeliği askı, askıya aski aldığına göre ee, bir ya yani ulusalın yansıması olmada zaten olmuyor bu iş işte böyle yoksa evet. bahsettiğim gibi bu küçük federasyonlar hiçbir medya yansıması olmadığı için kendi yağlarıyla orada kavrulup e, işi yürütüyorlar. Yazan eden yok. E, i̇şte bir tane cesur sporcu bir cesur sporcu çıkıp şikayet ederse belki dava konusu oluyor. E, yoksa orada e, kimsenin bahsetmediği ortamda sürdürüyorlar bu işi. Devamını merakta bekliyorum. yani Buna gerçekten müdahale olmazsa e, bu Abdurrahman Akgüzü ailesinin Vuşu Federasyonu'ndaki e, hakimiyetini e, çok garip olacak. E, Alp e, süreyi bitiriyoruz. Bitirdik evet. hatta. E, ama e, gelecek programlarda biraz da spor konuşalım olur mu? <gülüyor> i̇şte spor. <gülüyor> Zaten yarışmadan çok bu kısmı daha fazladır bu spor dalların. <gülüyor> Tabi federasyon demiş ya politize ediyorlar olayı diye. <gülüyor> Bizimki de biraz böyle oluyor. Spor konuşalım. Politik, biraz politik spor yani. konuşalım. <gülüyor> Peki, Al çok teşekkür, evet, teşekkür ederim. Hafta görüşmek üzere, geçmek üzere. Al spor. Evet programın da sonuna doğru geliyoruz ama devam edeceğiz. Geçen haftada konuştuğumuz gibi Özdeş sen açıklar mısın? Evet bildiğiniz üzere onur haftası aslında bu hafta. Çeşitli etkinlikler maalesef sokaklara inlemediği için online olarak devam ediyor LGBT örgütleri tarafından yapılan etkinlikler. Bunları konuşmak üzere sürekli olarak zaten hem LGBT hem kadın hakları meselesini takip eden Evrim Kepenek bir anet muhabiri. Evrim Kepenek bizimle olacak biraz sonra. Peki, görüşmek üzere. Açık Gazete Evet, Açık Radyo'da Açık gazte devam ediyor. Ve saat onu 5 geçiyor. 4 geçiyor şu anda ve biraz önce de Özdeş'in de söylediği gibi Evrim Kepenek'le Bağımsız İletişim Ağanı'ndan ee, bu Onur Haftası da hatta ayda denebilir çünkü bir ay boyunca da kutlanma devam ediyor. Bu sene Covid şartlarından dolayı da kapalı e, e, şartlara uyarak kapalılık şartlarına uyarak gerçekleştirilen birçok etkinlik var. Merhaba Evrim, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Ee, neler olup bitiyor? Oldukça hareketli geçiyor. Son bir haftadır yani 22'sinde başladı etkinlikler. 28. İstanbul LGBT artı onur haftası komitesinin e, düzenlediği çağrısıyla e, devam ediyor. Bunu gönüllü katılımı orada hatırlatmak isterim. Özellikle e, gönüllü bir organizasyon yapılıyor. Uzun zamandır e, LGBT artı hareketi onur haftasına hazırlanıyordu. Nihayet 22'sinde etkinlikler başladı. Dijital ortamdaydı etkinlikler. Paneller oldu. İşte örneğin e, atanmış aile e, evinde biz neredeyiz? Üniversiteliler yine bir klip hazırladılar. Kampüslerden seslendiler. Kampüste neredeyim? İşte özgür alan istiyorum kampüste e, gibi talepleri oldu. Ayrıca ben neredeyim sorusu önemliydi çünkü tema ben deyimdi ve aslında çoklu yanıtı var. Hani e, çalışanlar için e, ofiste olabilirler, evde olabilirler. E, bu coğrafyanın çok daha uzağında olabilirler ama herkes en azından tema dolayısıyla bir kere kendisine e, ruhen de, bedenen de ben neredeyim diye sormuş olduğu LGBTİ Onur Haftası'nın çağrısıyla aslında bütün bu etkinlikleri bunu da hatırlatmak istiyorum. Twitter'da İstanbul Pride adresinden ve Facebook'ta da yine aynı isimli adresten de takip etmek mümkün. Çünkü dijital olduğu için etkinlikler Zoom adreslerine yine bu sayfalardan çok rahatlıkla ulaşılabilir. Hatırlatmak isterim onu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir de bu yıl dikkat çeken detaylardan biri tabii etkinlikler dijitale aktarıldığı için İşaret dili de vardı. Yine e, Zoom'da çok fazla işaret diliyle ilgili e, yani bütün etkinliklerin aktarıldığını gördük. Bu da önemli ve e, güzel bir detaydı diye düşünüyorum. Ve hormonlu domatesler bu, bu akşam hormonlu domatesler açıklanacak. E, hormonlu domates ödüllerinin nedeni de yıllar önce bir televizyon e, habercisinin, programcısının programda hormonlu domates yerseniz siz de eşcinsel olursunuz e, demesi. Bu nedenle e, çok ismi, bilimselmiş gerçekten. <gülüyor> bu nedenle ismi hormonlu domates ve bu akşam sonuçlar açıklanacak. Sosyal medyada da e, oldukça e, tartışılıyor, e, göndermeler yapılıyor. Açıkçası ben de merakla bekliyorum sonuçları. Oylama yapılıyordu değil mi bunun için? Evet, e, hormonlu domates. Evet bir web sayfası da var oradan da böyle detaylı çünkü e, elinizde bir e, broşür düşünün 5-6 sayfalık onun online hali ve şıklarla birlikte ilerliyorsunuz. E, bütün yani gazetecilerden medyadan sivil toplum kurumlarından devletten aklınıza gelecek çok geniş yelpazede bir e, hedef domates şeyleri var şıkları var. Bu hormon Domates gibi. ödülünün bir uluslararası şey ayağı var mı? Uluslararası alanda da dünyadan liderlere vesaire veriliyor mu? Evet, Sadece evet, Türkiye'ye evet. Öyle mi? Yok, dünya tabii Trump almıştı geçen yıl. Ha tamam onu Çünkü sürdüm. ilginç bir şekilde bu hafta yani bu LGBT hakları açısından tuhaf bir döneme denk gelmiş. Oluyor. Şu anda Rusya'da bir e, referandum yapılıyor. Buradaki maddelerden bir tanesi evliliğin örneğin Heteroseksüel bir birliktelik olarak tanımlanması yani eşcinsel evlilik bir nevi yasaklanacak bu referandumla. Polonya'da da evet. hafta sonu seçimler olacak ve Polonya'nın şu anki e, Cumhurbaşkanı bir açıklama hı hı. yaptı. E, eşcinsellik komünizmden e, daha büyük bir tehlikedir dedi ve pazar günü e, o da e, yarışıyor. Evet evet çok ciddi bir e, dünyadaki bütün bu e, yansımalar hani... Türkiye'deki kadın hareketinin nasıl dünyada da kadınlara saldırılar artıyorsa, yine Trump üzerinde söylüyorum bunu, LGBT artı hareketi açısından da durum böyle. Birçok ülkede, Çin'de, Çin gibi ülkelerde tutuklu LGBT artıların olduğunu biliyoruz. Çok ciddi bir saldırı altında LGBT hareketi de, yani sen de hatırlattığın gibi sadece Türkiye e, özelinde olmadığını aslında görüyoruz. Biz bugün bir Biyanet'te bir rapor da yayınlayacağız. Dünyadaki biraz durumu anlatan önümüzdeki saatlerde e, haber yayında olur diye e, düşünüyorum. Bir, cid, bayağı ciddi bir rapor. Çok detaylarını okuyamadım benden ama Uluslararası bir Sivil Toplum Kurumu e, hazırlamıştı. Oradan da bakabileceğiz yine detaylıca duruma. Yine onur haftasına e, gelecek olursak işte bu akşam Ormanı Domates e, ödülleri var. E, İF İstanbul bu arada bir etkinlik düzenliyor. 30 Haziran Salı akşamı saat 10'da e, olacak online. Ve bütün bu etkinliği o akşam bütün e, yayına katılan e, herkes tüm geliri e, yine kuyu sanatçılara verecekler, bağışlayacaklar. Onun ayı etkinlikleri kapsamında bence bu da önemliydi. Çünkü böylesi bir dönemde dayanışmanın da yeniden yükseltilmesi hem pandemiyle birlikte önemliydi. Kuyu sanatçılara gidecek, oradaki gelir yine. Bu ifi İstanbul'un etkinliği dediğin film gösterimi galiba online. Online konser olacak, konser hmm. etkinliği gibi, evet İstanbul düzenliyor 30 Haziran Salı akşamı. Yine spotun güzel bir böyle esprili bir kuizi var, LGBT tarihini nasıl bilirsin diye. Online'dan ona da ilgilerini, dikkatlerini çekebilir diye düşündüm. Hani biraz kendimizi ve Türkiye LGBT hareketinin, ee, geldiği noktayı nerelerden geçtiğini hatırlamak açısından sorular da e, oldukça böyle şenlikli sorular. Ayrıca yine Af Örgütü'nün de bir etkinliği vardı. Bir iki gün önce e, Af Örgütü online mağazasını açtı ve PRAT temasıyla PRAT konseptli açtı. E, online mağazadan da dikkat çeken e, ürünler var. Oray, oraya da belki göz atılabilir. Yine bu hafta dikkat çeken İlerden biri de e, bu arada pazar günü sona eriyor e, onur yürüyüşleriyle birlikte e, onur haftası e, onu da hatırlatmak isterim ama tabii ki sokakta onur yürüyüşleri olmayacak bildiğimiz anlamda ama dijitalde e, çok şenlikli olacak belki başka başka etkinliklerde olacak şu an e, çok detay da verilmedi pazar gününe dair ama e, tahmin ettiklerimiz var bu arada. Yine bu hafta dikkat çeken e, kliplerden bir tanesini Bajar hazırladı. E, geçmiş dönemdeki e, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşlerden e, hazırlanan, görüntülerinden hazırlanan bir videoydu. E, Terenlüm isimli şarkıya hazırlanmıştı bu video. E, bu da bu hafta çok dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşıldı. Bajar kendi hesaplarından payla paylaştı ve yine birçok, yerde de onun haftası aslında hissedildi LGBT artı hareketi e, konuştu LGBT artılar e, LGBT artı hakları insan haklarıdır yönünde videolar da yayınlandı bu hafta oldukça e, gündem de gündem yoğundu bu anlamıyla. Evet, e, istersen e, burada e, bitirebiliriz. E, nereden e, esas olarak e, bilgilerin nereden elde edileceğini bir kez daha adres olarak internet üzerinden verirsen, ondan sonra da Başarın e, şarkısına kulak vererek bitirebiliriz bugün. İstanbul Pride e, adresi Twitter'da hemen karşılarına çıkacaktır. İsimde zaten e, 28. İstanbul LGBT+ Onur Haftası olarak karşlarına çık çıkar diye düşünüyorum e, dinleyicilerimizi. Ayrıca yine Facebook'ta da e, benzer isimde e, resmi olarak açıklamalar yapılıyor. Yani komite açıklamalarını ve günün programını gün gün hem Twitter hesabı üzerinden hem Facebook hesabı üzerinden paylaşıyor. Paylaşır. Çok teşekkür ederiz Evrim. Şimdi e, din hangi şarkıyı dinliyoruz? Terenim. Terenim. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Söz oyna, şiir patlar, ne Bajar'ın Terenim adlı bir bölümünü çalarak devam ettik şarkısının. Az bir zamanımız kaldı. 5-6 Be dakikada birkaç haber daha okuyalım. Bu arada destekçilerimiz Sinem Demiröz Tekere ve Dinçer Tekere. Çok teşekkür ederiz. Ee, ve şey söyleyelim e, sende ilginç bir haber vardı Özdeş dünya haline yani, gezegenimden insan manzaraları gibi. Evet bu, bu, bu çok tuhaf bir haber gerçekten gazete duvarda yer aldı Pakistan'da e, pilotların üçte biri sahte çıktı ve uçuş tecrübeleri yok diye bir haber bu ülke çapında 860 lisanslı pilotun 262'sinin sınavları kendilerinin girmediğine para ödeyerek kendileri yerine başkasını sınava soktuklarını ortaya çıkıdı ve bu pilotların uçuş tecrübeleri de yokmuş ama bunlar aynı zamanda uçak uçuruyorlar yani yolcu taşıyorlar olayın Biraz ortaya oldu. olayın ortaya çıkma sebebi zaten 22 Mayıs'ta Karaçi'de bir uçak düşmüştü Pakistan'da 97 kişinin ölümüyle Sonuçlanmıştı ve tuhaf şeylerden söz ediyordu yani iki pilot var e, bu kazada yer alan e, kendi aralarında sürekli koronavirüs hakkında konuşuyorlar kule uyarıyor onları işte çeşitli rakamlardan söz ediyor falan hani dikkat edin tehlikeli işler yapıyorsunuz diye herhalde anlamıyorlar e, kulenin söylediklerini koronavirüs tehdidi üzerine konuşmaya devam etmişler bunun üzerine de düşmüşler ve böyle bir araştırma yapılmaya başlanıyor oradan çıktı şu açıklanmıyor bu iki pilot kazaya sebep olanlar bu lisans lisanssız yani uçuş tecrübesi olmayan e, sahte pilotlar mı o söylenmemiş ama bir anda bu ortaya çıkmış %30'u pilotların yani çok enteresan yani e, o zaman e, şey yol hava yollarını ve uçuşları kaldırmak için de ideal bir yol yani bundan bahsedip böylece küresel ısıtmaya da fevkalade önemli bir katkıda bulunmuş olurlar en azından şeyin karbon salımı azalır çok Pakistan'ın. değil mi? E, uçuşlar azalırsa yoksa düşüşler uçaklar e, her iki <gülüyor> <gülüyor> yok uçuşların yasaklanması iyi olabilir yani kim biner bundan sonra Afganistan'da bu bu konu soruşturulmadan Sahte pilotların uçurduğu uçaklarla sürekli seyahat ediliyor. İnanılmaz Ama Pakistan uluslararası havayolları bir açıklama yapmış. Bu sahte lisans meselesi yeni değil. Sadece Pakistan'a da özgü değil. Her tarafta var demiş. Bütün ha, dünyada zaman böyle bir ha, O zaman tamam o zaman. E i̇şte iyi, iyi bir fikir. Benim şeyimi destekliyorlar yani tezimi. Evet. Bütün yani Her yerde uçuşlara son vermek iyi bir yol olabilir. Dünyanın kurtuluşunda bayağı bir adım atmış olabiliyoruz. Ee, bu arada e, şey de var, Trump da e, Phoenix'te bayağı ciddi bir e, toplantı yapmış, rally deniyor orada evet. ve devasa bir e, şeyde. Evet. Talsa'nın bir tür e, telafisini gerçekleştirdi. Yani aylar sonra ilk kez Talsa'da, hafta sonu, cumartesi günü. Ee, bir relay denilen yani bir meeting diyelim hani Türkçe'de böyle bir buluşma e, yapmıştı ama beklediğinin çok azında e, doluydu e, alanın e, bunu telafi etmiş Phoenix'te e, bundan bahsediliyor ve burada da evet. bir Irkçı açıklamalar yapmaya da devam etmiş devam bu. etmiş yani baya e, Kung flu esprisini sürdürmüş Wuşu da diyebilirdi e, <gülüyor> Wuhan anladım. demiş zaten yakın Wuhan evet ve ondan sonra da bu bunun adı zaten şeydir demiş kungfu kungfu Çin buna doğrudan doğruya Çin virüsü de diyebiliriz demişler ama en e, çarpıcı olan interceptten e, yazan makalenin en çarpıcı gelen yeri haberin yani de e, seyircilerden bir tanesi şey demiş. Yani Bir kez Çin flüsü dediği zaman Kung flu dediği zaman ortalık ayağa kalkmış. Müthiş alkışlamışlar. Almış, alkış kıyamet falan. falan. Evet. An, ama sonlarına doğru e, bu testler e, işe yaramıyor. Durduracağım falan şaka ettim dediler ama şaka etmedim diyor ya. E, o sırada bir tanesi geniş çapta test olduğu için koronavirüs yaygın gözüküyor diyor dinleyicilerden bir tanesi de seyircilerden, katılımcılardan bağırmış. Durdur. Bütün testleri durdur diye. Şimdi diyor ki hangisi daha çirkindi bilemiyorum. Trump'ın ırkçı söyleşileri mi yoksa bu seyircinin alkış kıyameti mi? Karar veremedik diyor. Yazar bu makalenin haberin yazarı Intercept'te. Fakat Trump çok şey yapan ilgi çekici bir noktaya değiniyorlar Deste başkanı destekleyen bu şey o anda büyük bir enfeksiyon riskine atıyordu kendini diyor çünkü bayağı dolu bir kapalı salonda evet. hiç kimse maske hiç, giymiyor evet, hiç kimse de yok yok ama Trump'ın kendisi uzakta her gün test yaptırıyor Konuştuğu herkesle Test yapılması önceden ve el de sıkmıyor hiç ve tek başına sahnede duruyordu. Başka diğer konuşmacılara 3 metreden daha uzak bir yerde başka bir kürsü koymuşlar. Yani Trump kendi tedbirlerini alıyor ve eğer Trump testlerin ne olduğunu gerçekten göstermek istiyorsa demişler. Ee, o zaman Amerikalıların hiçbirinin enfeksiyondan korkması için bir sebep yok. Bundan sonra hemen şey söyleyebilir. Kendi yakınına gelen herkesin önce testten geçmesi kuralını kaldırsın. Ve eskiden bir sonraki toplantıda da herkesin bütün kalabalığın elini sıkmaya başladı. Çünkü bir süreden beri el sıkmıyormuş. Yani muazzam bir ikiyüzlük rüya hikayesi devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyon Amerikalı, geçen hafta daha 1,5 milyon Amerikalı daha işsizlik başvurusunda bulunmuş. Toplamda 47 milyonu buldu. Evet. Türkiye nüfusunun yarısından aşmış durumda kıyaslanırsa. Korona virüsü krizinin başlangıcından bu yana 47 milyonu aşmış durumda işsizlik başvurusunda bulunanlar. Fakat zaten gerçek sayılarda verilmiyor deniyor. Yani hem bu salgın meselesinde hem küçümsüyor. Yani burada işte 19-20 tane isim takabilirim dedi bu salı günkü. Aslında daha önce Talsa'da söylemişti. Dalga geçiyor. işte flu diyor yani. Bir grip bu vesaire falan diyerek kimseye maske takmıyor. Bir yandan bu salgın sebebiyle... 2 milyonu geçti e, vaka sayısı, 100 binler ölüyor, 47 milyon kişi işsiz. Öte yandan hani Amerika bir aydır ırkçılık karşıtı eylemlerle e, sarsılıyordu. Bunun da üzerine aynı şekilde umursamazlıkla gidiyor. Bu devrilen e, heykellerden bir tanesinin bir e, konfederasyon generali Albert Pike'ın yani e, Washington, Washington D.C. Işte başkentte, başkentte e, bu heykelin geri dikilmesi için e, talimat vermiş örneğin. Evet çok yani son derece tuhaf bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,5 milyon, dünyada 10 milyon. Yani dörtte birinden fazla vaka zaten Amerika'da ve yükseliyor. Ayrıca ölü sayısı da 126 bin falan, 127 bine varıyor. O da yani toplam 500 bini bulmadı henüz. Bugün bulur ama garanti yani yarım milyonu. Onun 125 yani dörtte birinden fazlası. Amerika Birleşik Devletleri'nde onunla yarışmakta bir tek Brezilya olabilir aslında yani vaka sayısı olarak Amerika, Brezilya Rusya, Hindistan Hindistan'da da büyük sıçrama var ve bir de Birleşik Krallık var orada da işte Liverpool'un şampiyonluğunu millet gülü oynuyor sarılı öpüşe kutluyor o da bir tuhaf başka bir durum olarak karşımıza çıkıyor bir de yeni video çıkmış. Yine çok rahatsızlık verici. Onunla bitirebiliriz herhalde. Yani bir Latin bu seferde Carlos Ingram Lopez diye birisi Tucson'da Arizona'da Nisan ayında öldürülmüş polis tarafından ama yeni kayıtlara geçmiş nasıl öldürüldü. Yine çok çeşırtıcı gelmeyecektir hiçbirimize herhalde. Nefes alamıyorum demiş saniyeler boyunca defalarca 12 dakika yüzün üzerine yere oturtup yani kendisi zaten akli dengesi biraz ıı, bozuk olan birisiymiş tuhaf davranışlarda bulunuyor diye çağırmıştı ama polis gelip öldürmüş resmen yere yatırmış kelepçelemiş ve yerde yüzün üzerinde 12 dakika basılarak nefes alamıyorum defalarca demesine rağmen ve anneannesini ya da babaannesini ninesini yardıma çağırmış yalvarmış ama bu iş bitmiş 12 dakikada çok bildik maalesef manzaralar ama mücadele de devam ediyor son bir haber de vereyim nefşin mengü yazıyor dikende 25 Kasım'da 2019'da İran'da milyonlarca insanın sokağa dökülmesinden sonra eylemlerden sonra bayağı ciddi yükselmeler oldu ama baskı da geri geldi diyor ve yanı başımızda 3 genç asılacak bugünlerde diye 2019 protestocularından 1500 kişi öldürülmüştü ama şimdi Demiryumru şimdi indirme kararı aldı İran rejimi diyor ve 3 İranlı eylemcinin Muhammed Recebi, Said Temcidi ve Emir Hüseyin Muradi için idam kararı verilmiş. Mesela Muradi mahkemede polis tarafından ifadesinin işkence altında alındığını söylediyse de hiçbir şey değişmemiş. Özel mülkü ateşe verme ve yıkıcı faaliyetlerde bulunma İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırı amacıyla idam cezaları onaylanmış. Anayasa Mahkemesi tarafından İran'da Uluslararası Af Örgütü'nün yargılanmanın tamamen hukuk dışı olduğuna dair raporları olmasına rağmen hatta polis sorgusunda elektrik verilmesi bir polis sorgu memurunun muradinin göğsünün üstünde oturduğunu filan öğrensek de ee, öyle. Üç genç asılmasın diye dünyanın dört bir tarafında imza kampanyaları varmış. Umarım kampanyalar işe yarar. 1990 doğumlu bu üç genç kurtulur diyor Nefsi Mengü. Böyle de bir haberle bitirebiliriz herhalde. Peki bu haftanın son açık gazetesinde bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra. Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.